Evet, bismillah. Evet arkadaşlar, bu sene e, seminerlerin ilk dönemini e, İslam'ın siyasal tarihi başlığı altında e, değerlendirelim diye e, düşündük. Yani İslam'ın siyasal e, tarihi e, diye e, seçerken iki temel şeye vurgu yaptık. Bir tanesi İslam. Yani İslam meselesi. İkincisi de siyaset, siyasal siyasal olan meselesi. Yani İslam'la siyasal olan arasındaki ilişki nedir? E, bu ilişkiyi tartıştığımız zaman e, aslında geriye doğru bir sürü şeyde tartışmamız gerekecek. İşte kitabı, kitaptaki temel vurguları, kavramları ve peygamberleri, peygamberlerin mücadelesi, ni de tartışmak bizim zorunda bırakacak. Dolayısıyla bunu tartıştığımız zaman da yani hem tarihsel arka planıyla hem de ontolojik olarak İslam'da siyasetlerde duruyor. Paralelinde onu da tartışarak günümüze kadar getirme imkanı sağlayacağı için bize böyle bir başlık düşündük. Bu ilk programda kavramlar üzerinde biraz konuşacağız zaten seminerin alt başlığı da atacağız kavramlar süreçler ve tartışmalardı yani böyle kronolojik olarak işte şöyle oldu sonra işte böyle oldu nasıl işte Emeviler Abbasiler falan gibi de değil de tarihsel kronolojik sıralamayla değil de daha çok böyle üç genel alt başlık altında yani kavramlar temel kavramlar bu ile ilgili temel süreçler ve tartışmalar yani tartışmalar kısmını özellikle ee, son dönem yani 20. yüzyıldaki e, işte İslam, İslamcılık, ittihatı İslam, pan İslam, ve vesaireyi da oradan günümüz tartışmalar kadar getirmeyi düşünüyoruz. Bu ilk ders ya da ilk e, sunum daha çok kavramlar olacak. E, yani İslam merkezinde, İslam çerçevesinde e, tartışacağımız için e, dolayısıyla konuşacağımız kavramların e, göndermesi ya da ontolojisi e, dolayısıyla o kavramların kökeni yani epistemolojisini de yani kitaba e, bağlayacağız, kitapla irtibatlandıracağız. E, zemini burası belirlediğimiz zaman yani kitap olarak belirlediğimiz zaman da, e, hikayenin insan insanın yaratılmasıyla e, başlatılması belki de en uygun yani daha sonra söyleyeceklerimize zemin olması açısından en uygun e, başlangıç olur gibi geliyor bana. Yani Kuran'da e, insanın yaratılması, işte Adem kısasıyla e, anlatılır. E, birkaç e, surede, e, birkaç farklı toplu e, ayet, bütün içerisinde bize anlatılıyor e, insanın yaratılması meselesi, Ademin e, ve Havvanın yaratılmasıdan e, bahseder e, Kuran. Ee, ve onun nesinden diğer insanların da yaratılması yani bizde literatürde genellikle Adem ve Havva'nın e, ilk insanlar olduğu diğer insanların da onun soyundan geldiği söylenir ama yani e, Kur'an'da bunu çok açıkça e, önce Adem ve Havva'yı yarattığını e, ve onların neslinin de gene ayrıca yarattığını yani ondan sonra gelecekleri de diyor ki biz öz sudan yarattık onları da bir öz sudan. Bundan hareketle İslam e, filozofları özellikle e, bunu tartışmışlar. E, yani Adem e, ve Havva ilk insanlar mıydı yoksa Allah'ın yaratmış olduğu insanlar topluluğunun içinde biraz sembol isimler midir? Cennetten kovulurken Adem ve Havva mı kovuldu yoksa bütün insanlar mı cennetten e, kovuldu diye özellikle filozoflar, İslam filozofları bunun üzerine e, konuşmuşlar. Diğer dini geleneklerde de e, bu var. Aşağı yukarı yani Latin Amerikan tutan tutun e, yani Sibirya'ya kadar bütün küçük e, böyle etnik, otantik veya e, din e, merkezli e, yapıların tamamında bu tartışmanın yani yaratılış destanının aşağı yukarı birbirine benzer şekilde aktarıldığını biz biliyoruz. Bu, bu tabii konumuz bu değil yani yaratılışın nasıl olduğu meselesi değil ama o e, kısadaki vurgu önemli yani ee, Adem e, ve Havva'nın nasıl yaratıldığını, e, diğer e, yaratılmış olanlardan farkının ne olduğunu e, ve bunun sonra dünyadaki hikayeyi nasıl etkilediği meselesi önemli. Kabaca biliyorsunuz hepiniz Adem Havva kıssasını biliyorsunuz Kur'an'da e, vaz edildiği e, şekliyle. E, Allah e, insanı yaratacağı zaman melekler itiraz ediyorlar. Biliyorsunuz. itirazları da şundan e, kaynaklanıyor. Allah ben insanı yaratacağım dediği zaman melekler diyorlar ki yeryüzünde e, kan dökecek, fesat çıkaracak olan şeyi mi yaratacaksın? Bir kere böyle bir arka plan veriyor. Yani insanın yaratılması meselesi Kur'an'da bir kere öyle. Bu şekilde anlatılıyor. E, yani insanın farklı olduğu, bu, bu farklılığın insanın farklı olmasının melekleri ürküttüğü. Bu farklılık dolayısıyla meleklerin bile ürktüğü bir kere bir şeyle karşılaşıyoruz biz. Yani insan türüne bir şeyle karşılaşıyoruz. Ve sonra Allah diyor ki ben sizin bilmediğinizi bilirim. Ve ondan sonra hikaye başlıyor. İşte Allah e, Adem'i ve Havva'yı yarattı ve işte ona isimleri öğretti. E, ve ondan sonra dedi ki işte ona e, ya da onun için e, okumaya göre iki farklı yorumlanabilir. E, secde edin. Yani Allah'ın bu kudreti, insanı yaratma kudreti karşısında e, secde edin denildiği zamanda e, şeytan e, secde etmiyor. Şeytan e, kim? Yani bu hikayenin içerisinde e, başvörlerden bir tanesi de şeytanın. Yani iki şey var biri insansa öbürü de şeytan. İki başvör oyuncusu var hikayenin içerisinde. Şeytan e, meleklerin en yücesi. E, yani biz tabi Kur'an'da buna direkt bir atıf yok ama o gelenekte kitabı mukaddesten özellikle şey bunu almış taberi tarihinde çok detaylı olarak anlatıyor bunu böyle geldiğin azazil işte birinci cildinde taberi tarihinde bahseder işte azazilin hikayesinden falan o da ilginç olan şudur insanlar dünyada dünyaya gönderilmeden önce orada cinler yaşıyordu i̇şte azazil de bunlar çok kargaşaya yol açtılar azazil de bunları yatıştırmak için Allah tarafından yollanan en kudretli melekti gibi bir hikaye vardı. Merak eden oradan bakabilir yani bu şeye. Ee, bu kısmı burada yani şeytanın e, insana secde etmemesi meselesi e, önemli. Bir de ikincisi insanın yaratılışında Allah'ın ona ruhundan üflemesi meselesi e, önemli. وَنَفَهَا فِيهِ مِن e, رَبِّهِ diyor ayet. Allah e, Rab ona yani yarattıktan sonra, balçıktan yarattıktan sonra ona ruhundan üfledi. İnsanı diğer yaratılmışlardan farklı kılan şey aslında burada. Başlıyor. E, i̇nsanı Allah'ın insana ruhundan üflemesi yani o balça ruhundan üflemesi e, insanı kendisindeki diğer yaratılmışlardan farklı hatta bazen onları korkutacak kadar da Böyle olumsuz bir yere oturtuyor. Sonra bunlar hep böyle alegorik anlatımlar bize yani insanla Allah'ın insanın hikayesine başlatırken kullandığı hikaye düzeyine indirilmiş şeyler bunlar. Bunun yani detayları tamamen bunun nasıl gerçekleştiğine ilişkin Allah'ın bize bildirdiklerinin dışında elimizde başka bir veri yok. İşte bu yüzden insan cennette, yani cennet bahçe demektir bu arada. Onun için İslam filozoflarından bir kısmı da bunu tartışırlar. Yani cennet dünyanın dışında mıydı değil miydi? Yoksa dünya, insanlar zaten dünyadaydı. Ayrı bir yere gönderilmediler mi? Bir tartışım vardı İslam filozofları arasında. Cennette Adem ile Havva'ya oraya yerleştiriyor. Meleklerin itirazına rağmen ve onlara diyor ki burada işte yaşayın. Güzelce yaşayın. Ancak bu ağaca, Allah'ın size yasaklamış olduğu ağaca dokunmayın. Ama insan o ağacı e, dokunuyor, o ağacın meyvesini yiyor. Kur'an'da bunu şeytanın ayartmasıyla e, olduğu söylenir. E, kitab-ı Mukaddes'ten ve diğer taberinin bize aktardığı, diğer o sözü gelenekten biz e, başka bir detay yakalıyoruz ki, Kur'an'da da bu şekilde geçiyor bu bakmam lazım tam o yaratılışta ama şeyde literatürde bununla ilgili çok fazla hikaye var çoğu birbirine karışmış şeytan diyor ki Allah şeytan da cennette yani şeytan o anda yani lanetlenmiş Allah'tan ama gene aynı şeydeler aynı mekanı paylaşıyorlar diyor ki Allah sizin bu ağaçtan yemenizi istemedi çünkü eğer bu ağaçtan yerseniz siz melek Bizim gibi olacaksınız, ölümsüz olacaksınız. Bunun üzerine Adem ve Havva o ağaçtan yiyorlar. Yani şey zaten burada başlıyor. Yani insan oğlunun işte Ali Şederti'nin tabiri yani trajedisi yani burada başlıyor. Bir anlamda meleklerin demiş olduğu şey de burada doğrulanabiliyor. Çünkü Allah'ın insana vermiş olduğu kudret onu Allah'a rağmen... Ee, bir şey yapmaya, Allah'a rağmen e, kendini göstermeye, kudretini göstermeye itiyor. Çünkü e, o meyveyi yemeseler, o meyveyi koparmasalar yani Allah'ın onlara yerleştirmiş olduğu cennette kalacaklar. Ama işte onların e, daha sonra siyasalla ilişkilendireceğimiz, insanın içerisindeki o kudret e, ya, ya da ihtiyar kelamcıların dediği gibi yani ihtiyar e, derken yani ee, seçimde bulunabilme kudreti Allah'a rağmen seçimde bulunabilme kudreti ee, onları o meyveyi gene rivayetlere göre elmayı elma diye geçmez Kur'an'da ama e, hikayelerde literatür geçer o elmayı koparmasına yol açıyor yani Adem'in ve Havva'nın iddiası şu yani insan olarak yaratıldıklarının farkındalar ama buna rağmen ya da Allah'a rağmen ee, bir iktidar gösterebilecekleri iddiasındalar. Yani elmayı kopararak Allah'ı e, aslında mahkum edecek. Yani Allah'ı başka bir şey yapmaya mecbur bırakacak. Böyle bir, onun için işte azgınlık olarak ifade ediliyor. Şeytanın demesine göre, yani diyor ki eğer bu elmayı koparırsanız Allah sizi melek yapmak zorunda kalacak. Ya da Allah sizi ölümsüz yapmak zorunda kalacak. Yani Allah'ı zorunda bırakmak için yapılan bir e, fiil. Yani insanın e, diğer yaratılanlara e, e, ilişkin o yabancılığı, yani o ayrıksılığı, farklılığının bir imtihan. Ya da işte o insanın trajedisinin başlamasını e, noktası burası. Ve bunu, bundan sonra diyor ki e, onlara işte çirkin yerleri görüldü. Yani o meyve yediği andan itibaren içinde bulmuş olduğu denge bozuluyor. Yani insanın ikinci özelliği kainatta yaratılmış olan dengeyi bozma eğiliminde olması. İzzet Begovic ile İzzet Begovic ile arasında İslam'da bundan bahsediyor. Yani insanın aykırılığı nedir? İnsanın doğaya, insanın dünyaya yabancılığı diyor mesela sanatı doğurur. Çünkü işte insan dünyaya yabancı olduğunu farkındadır. Sürekli bir eve dönüş, yani geri dönüş özlemi vardır. İşte kovulduğu cennete yani geri dönüş. İşte bu ayrılık, bu yabancılık işte sanat haline dönüşür. E, ya da sanatın diğer e, tezahürlerine ya da felsefeye dönüşür falan diye güzel şey vardır e, Begovic'in. E, bunu fark ediyorlar. Diyor ki işte bu dengeyi bozdunuz siz artık bu bahçede barınamazsınız. Çünkü e, bir mekanizmayı çalıştırdınız. Ee, yani basmanız gereken bir düğmeye bastınız ve o şey başladı. Yani şey korku filmlerinde falan olur ya. Yanlışlıkla bir şeye basarsa şey e, kronometre geriye doğru saymaya başlar. Çünkü şeyi bozmuşsun. Sen bir mekaniği çalıştırmışsın. Farklı olmadan. Ve bu şey seni artık istemiyor. Burada istemiyor. Yani sen artık burada kalamazsın. Neden? Çünkü Allah seni uyarmasına rağmen sen o kudreti, sana verilen kudreti bu şekilde Allah'a karşı kullandı. Ve işte o gene Kur'an'da bahseder. İşte Adem'in eee Havva'nın tabii ki pişman olmaları işte biz zalimlerden olduk demeleri Allah'tan af dilemeleri Allah'ın bunları affetmesi ama affetmesine rağmen onları gene sürgüne yollaması meselesi yani insanın yeryüzüne ya da dünyaya inişi aslında bir sürgün bir sürgünün başlaması yani bu e, mekanizmayı e, harekete geçirerek ait olmuş oldukları yerden kovulmaları bir sürgüne gitmeleri değine aşağıya düşmeleri çünkü bizim dünya dediğimiz şey kökeni değinden geliyor deyn ee, mesela ind biz Türkçe'de kullanıyoruz yani benim indinde hiçbir değeri yok derken yani benim nazarımda anlamında kullanıyoruz ama değin aslında aşağılık olan demek aşağı olan en düşük olan yani göreceli olarak o mertebelerin her sınıfın bir alt mertebesini ifade eden şey demektir. Yani dünya yani yine yani Kuran'ın tabiriyle hubut diyor. Yani oradan yere doğru atıldılar. Yani dünya'ya doğru atıldılar. Ali Şerif'in işte hubut kitabı var. O şeyin atı, sürgünden bahsediyor. Yani değine daha düşük olan bir yere gönderiliyor. Yani dünya dünya dediğimiz hikaye. Sonrasında yani bizim İslam tarihi, peygamberler tarihi dediğimiz hikaye, sonrasında işte son dördüncü dersleri de günümüze kadar getireceğimiz hikaye, aslında insanın e, sahip olmuş olduğu bu kudret, bu kudretle Allah'ın ona vermiş olduğu kudretle yeryüzünde ne yapacağı yapmış olduğu hatasını telafi edip edemeyeceği e, ne ilişkin e, bir hikaye. Bu hikayenin de şeytan diyor ki işte bu hikayede diyor insanı ben nasıl insandaki bu kudreti nasıl bu şekilde e, manipüle ettiysem gene bunu yapacağım diyor Allah'a eğer izin verirsen. Allah diyor ki tamam sana izin verdim ancak müminlere senin bir yaptırımın yoktur. Kur'an'da bildiğimiz ayet. Şimdi başlangıcı bu. Şey, yani hikayenin başlangıcı bu. Allah diyor ki artık birbirinize düşmanlar olarak yeryüzünüzeyin yani size sürgüne gönderdim. Ee, bu noktadan itibaren e, kaderinizin ne olacağı, bunu siz karar vereceksiniz. İnsanın onun kaderi ne olacak? Yani yeniden eve dönebilecek mi insan oluyor, yoksa kendini edecek dünyadayken? Bu mesela belli değil. Yeri geldiği zaman tartışacağız falan bizde ama işte işte şeyden haber işte bütün dünya Müslüman olacak işte kıyamet kopmadan falan böyle bunun İslam hiçbir bir karşılığı yok bunun. Yani insanın e, kurtuluşa erip e, kurtuluşamayacak mahmu olacağına ilişkin e, şey ortada, masada yani. Buna ilişkin e, bir şey yok. Hani i̇nsanlığı toplama anlamında söylüyorum yani. Buna bize verilen şey cennet ve cehennem e, sahneleri var. Ama kimin hangi tarafta olacağına ilişkin e, bunun bir garantisi yok. Yani insan e, oldu kendi tecrübesini e, yaşıyor. Bir tanesi bu. Yani insanın aykırılığı, farklılığıyla başlayan yani insana verilen o kudret, o ihtiyar yeteneğiyle başlayan bir imtihan. Biz imtihan diyoruz ama imtihan böyle ilgili bir şey. Yani insan dışarıdan kendisine dayatılan şeylerle imtihan olmuyor. Yani karşısına çıkan güçlüklerle falan aslında imtihan olmuyor. İnsan kendisiyle imtihan oluyor. Yani o içindeki kudretle neler yapacağı dünyada yaşarken neler yapabileceğiyle aslında kendisiyle imtihan oluyor insan. Allah'ın ona vermiş olduğu kudretle imtihalı oluyor. Ee, Adem e, Havva kıssasından sonra insanoğlunun e, terör dönemi başlıyor. Yani bu sürgünün hemen altından yani arka arkaya e, e, böyle bir bocalama e, söz konusu. Yani insanlığın yaratılışında arka arkaya bocalamalar var. E, işte ben ona terör dönemi diyorum insanlığın yani Habil ile Kabil kıssası e, da gördüğümüz gibi. Yani bu sürgün oldukları yetmiyormuş gibi bir de Habil ve Kabil arasındaki kan dökme de gerçekleşiyor. Yani şey açısından, yani şeytan açısından ikinci büyük zafer. İşte Kabil, e, kardeşi Habil'i öldürüyor. Bununla işte kısa vaktimiz olmadığı için girmiyorum. E, Ali Şeriat'ı bunu güzel yorumlar, şeyinle bunun üstüne koyar kendi e, tezini de aslında bu Habil-Kabil kıssası üzerine koyar. Ama bu yani olayın başlangıcı, başlangıcı değil bana sorarsanız bu şey terör dönemidir bu. insanlık tarihi terör dönemi Biz Kabil'den itibaren bu dönemin içerisinde yaşıyoruz hala. Yani bizim işte 70-80 sene yaşayan insanlar için bu çok kısa bir dönem ama aslında büyük tarihsel dönem anlamı, anlamında bence e, bu insanlığın e, bir bütün halinde bu dönemi e, yaşayan e, durumdayız biz. Ve arkasından ilk bize bahseden e, Peygamber Nuh Aleyhisselam. Ee, gene biliyorsunuz yani şeylere göre taberiye göre 4-5 e, nesil sonraki e, çocukları işte Habil ve Kabil'den ee, Nuh Aleyhisselam'la e, başlayan süreçte ya da Nuh Aleyhisselam'ın yaşamış olduğu dönemdeki e, toplumsal yapı e, önemli orası bizim için bir başlangıç Habil ve Kabil'de bir sülaleden bahsedebiliyoruz bir aileden bahsedebiliyoruz Nuh döneminde ee, bu sülalenin ötesinde bir topluluktan, bir kalabalıktan bahsediyoruz. Ee, Nuh Aleyhisselam e, bu toplula e, tebliğ ediyor, tavsiye ediyor, onlara hatırlatıyor Kur'an ifadesiyle. Ee, zaten Kur'an kendisini de bir hatırlatma olarak anlatıyor ya bu zikirdir diyor. Sürekli bu hikayeyi, bu trajedi anlatıyor Nuh insanlara, o topluluktan insanlara. Ama bu topluluğun merkezi, e, bu toplum içerisinde merkezi bir iktidar yok. Bu önemli. Daha biraz sonra anlatacağımız e, şeyler açısından önemli. İnsanlar var. E, bu insanlar e, yani hem nüfus olarak e, azlar, hem yaygınlık anlamında azlar, hem de böyle çok kompleks, çok karışık yani günümüz toplumuna benzemeyen daha böyle e, yalın kat, daha e, basit e, bir toplumsal düzen içerisinde yaşıyorlar. Muhtemelen henüz yani ticaretin ve pazarın olmadığı muhtemelen değiş dokuş yani mübadele sisteminin geçerli olduğu ama insanların birbirleriyle ilişkilerinde iktidar ilişkilerinin yani güçlü olanın zayıfı ezmeye başlaması işte elinde silah tutanın diğerlerine iş yaptırması ya da statüsünü kullanarak e, altında olan insanlara e, zulmetmeye başlaması gibi şeyler e, ortaya çıkmaya başlamış. E, çünkü insanın e, iktidarı yani Allah'ın onu diğerlerine farklı yaratması, Allah'ın ona ruhundan üflemesi e, dolayısıyla e, başlayan o yani imtihanı insanları böyle şeylere sürükleyebiliyor. Yani günlük hayattaki ilişkilerde de iki kişinin kısımları e, birbir arasındaki ilişkisi mesela bir arkadaşlık arasında hatta bir aile içindeki e, ilişkilerde bile biz bunları görebiliyoruz yani sülale e, boyutuna çıkardığı zaman çok daha e, netleşebiliyor yani insandaki e, bu istismar e, duygusunu yani güçlü olduğu alanlarda e, zayıf görmüş olduğu e, tarafı ezme ilişkisi ailede bile görebilirsiniz ama sülalede çok daha netleşir bu hala yani günümüz hayatında da böyledir yani her sülalenin içerisinde diğerlerini istismar etmeye dönük, yani iş yaptırmaya dönük, daha uyanık tipler vardır. Bir de bunu dengelemeye çalışan, işte insanların arasını düzeltmeye çalışan tipler falan vardır. Yani özünde şeyin ebatı büyüyor, yani toplumsal yapının ebatı büyüyor niceliksel olarak. Niteliksel olarak da daha karmaşık hale geliyor ama insanın hikayesi aslında özünde değişmiyor. İktidar kurma ilişkisi. İki arkadaş arasında bile yani biraz daha zeki olan diğerinin e, saflığını, e, bir uzun boylu olan diğerinin e, kısalığını, e, işte biraz daha zengin olan diğerinin e, garibanlığını istismar etme yönünde e, geliştiğini, yani biz günlük hayata da bunu görebiliyoruz. Bunun için bu böyle olmasın diye bunu uyarmak için işte Allah Nuh Aleyhisselam'dan itibaren yani peygamber olarak e, Kur'an'da geçen ilk isim Nuh Aleyhisselam'dır. Adem'in peygamber olup olmasıyla ilgili tartışma var. Kur'an'da Adem'in peygamber olduğuna ilişkin bir ibare yok. Ama ilk Nebi bahseden isim Nuh Aleyhisselam'dır. İşte Nuh Aleyhisselam'ın işte bu yüzyıllarca yıl bu toplulukla uğraşmasına rağmen başarısız olması. Başarısız olması ve o toplumu terk etmesi, toplumun helak olması ve Nuh'a yeni bir şans daha verilmesi. O meşhur. Ee, diğer bütün e, dini e, geleneklerde de görüldüğü gibi tufan hadisi. Tufan destanı. Yani Azteklerden e, yani Hint e, küçük dinlerine kadar. Işte Sümerlerden tutuyorum Sibirya'ya e kadar. Bütün şeylerde e, olan ortak tema tufan. İnsanlığın e, ilk aşamasında. Bir şey mi soruyorsun? Parmak şeyleri yapıyorsunuz da. Jesleri tamam. Ben de sunsuyum. Hala günümüzde ofis falan tartışılıyor ama nerede oldu, nerede nasıl. O ayrı bir, o bir aynı tartışma. Bir şimdi tartışma o ona girmeye gerek yok, yok şimdi. Onunla ilgili e, muhtelif tartışmalar var. E, neyse burada toparlayalım. Sonrasında arkadaşlar, e, yani insan toplumu geliştikçe onlara gönderilen peygamberler, peygamberlerin e, misyonları e, da dönüşüme uğruyor. İşte e, Nuh Aleyhisselam ile İbrahim Aleyhisselam arasında bahsedilen peygamberler. Gene bizim tabeliden, kaynağı tabeli olan, e, o söz, sözel gelenekte de bilindiği gibi Allah'ın 180 bin peygamber göndermiş olduğu e, vakası. Kur'an bunların hepsinden bahsetmiyor, peygamberlerin hepsinin hikayesi yok. Kur'an'da e, belli başlı e, hikayeler var, dönüm noktası olan hikayeler var, yakın döneme ilişkin, yani son e, 3000 yıllık Nuh Aleyhisselam'ı saymazsak. Ee, yani 3000, bin, 2000'de Milattan sonra ya yani son 5000 yıllık hikayeler var. Ama insanlık tarihi bundan e, çok daha eskiye gidiyor. İşte 40 bin, bin e, ne ilişki? Işte arkeoloji şeyler var. Yani şeyin olduğu e, toplu, insanın toplu yaşanmış olduğu e, dönemler. İçimizde arkeolojik arkadaşlar da var. Onunla ilgili belki şey yaparlar. Ama Kur'an'da biz bu yani 18 bin peygamberin hikayesi tamamını biz bilmiyoruz. Bunlar muhtemelen. İnsanlara işte uyarıcı e, olarak gelen yani bu şeyle ilgili uyaran insanda o e, hırs, e, iktidar kurma e, kendisindeki o iktidarı e, istismar etme yönünde e, ki eğilime karşı peygamberler de nebiler de Kur'an ifadesiyle e, bununla ilgili insanı e, uyaran neyle uyarıyor? İşte Allah'la uyarıyor. Yani daha önce yapmış olduğu hatayı onlara hatırlatıyor. İşte Hepsi yaratılış destanı var mesela. Sonra Nuh'la hatırlatıyor. Tufan destanı ile hatırlatıyor. Uyarıyor. Münzirdir zaten. Peygamberlerin sıfatlarından bir tanesi uyarıcıdır. İnsanları uyaran, hatırlatan, insanı hatırlatan, insanı kendisine hatırlatan. Nasıl tehlikeli bir varlık olduğunu hatırlatır peygamberler. Ve Kur'an da tabi ki son tahlilde. Peygamberler tarihi tarihi şey değil tabii ki bu e, dersimiz. Ama bu önemli İbrahim Aleyhisselam'a kadar olan e, bir süreç var. İbrahim Aleyhisselam'la ilgili ki e, Kur'an'da en çok geçen, en fazla vurgu yapılan iki peygamberden biridir. İbrahim Aleyhisselam en fazla vurgulu anlatılan peygamberdir. Musa Aleyhisselam'da en fazla bahsedilen peygamberdir. Bu ikisi üzerinde e, onun için biraz durmamız gerekiyor. Toplum karmaşıklaştıkça iktidar biçimleri de karmaşıklaşıyor arkadaşlar. Yani bu tarihsel bir süreç. Yani artık mesela Habil ile Kabil arasındaki mesele değil. Kabil, Habil'i öldürdükten sonra e, daha organize, daha kurumsal bir şey iktidar haline dönüşmüş. Çünkü artık sülale halinde yaşamıyor topluluklar. E, kabilelere, hatta aşiretlere dönüşmüş. Hatta aşiretler devletlere dönüşmüş. Devletler imparatorluklara dönüşmüş. Ee, ve buradaki o insanın bireyle ilgili olan o e, müstaniyelik tavrı Kur'an'ın ifadesiyle bu da mesela çok kilit bir kavramdır. Kur'an'daki istina kavramı müstani kavramı. Çünkü daha Alak suresinde e, diyor ya insan kendini müstaniyi gördüğü için azdı diyor. Yani insanın azgınlık yapmasının sebebini müstaniyeliğe bağlıyor. Müstaniilik ne? Yani kendini hiçbir, hiç kimseye sorumlu hissetmemek. Müstahillik tavrı. Bu yani bir okuluşe göre Allah'a karşı müstahiliktir bu. Yani e, yani sen e, bir mutfeden bir alakadan yaratıldığını unutarak e, kudret gösterisine kalkıyorsun. Allah'a karşı kendini müstahil hissediyorsun. Ama sonuçları itibariyle, etkileri itibariyle aslında diğer insanlara karşı bir müstaniyelik bu. Çünkü Allah'a sen müstahillik yapamazsın. Senin müstaniliğe ilişkin yaptığı şeyleri tamam mı aslında diğer insanlara dönük yapmış olduğun eylemlerdir. Yani adaleti e, kolayca çiğnersin. İnsanların hakkını savunmasın, e, Zayıf bulduğunu ezersin. Budur aslında müstaniliğin göstergeleri. Yani Allah'ın bu adam müstani derken bize sunmuş olduğu hikaye budur. İşte bahçe sahiplerinden itibaren. Yoksa e, müstanilik Allah'a karşı gösterecek bir şey değil. Müstanilik insanın Diğer insanlara karşı o kendine hissettiği Kudrete artık o neyse para Olabilir güç olabilir fiziki güç olabilir Zeka olabilir her şey olabilir <gülüyor> Buna dayanarak diğerlerine karşı Müstanilik e, Teşebbüsü de bulunmasıdır Daha ilk sure alak suresi Veya kalem e, yanlış olmasın şimdi çekedin onu şey olan arkadaşlar Daha başlıyor bu e, Ve insan bu yüzden azlı Diyor mesela buraya bağlıyor e, Bu müstanilik meselesi yani tabii daha kompleks bir hale gelmiş. Adam tek başına e, etrafı zulmedebiliyordur ama sülale gelişleyince yanına iki tane de ayakçı almak zorunda kalır. İşte aşiyete dönüşünce işte 20 kişilik silahlı grup bu beslemeye başlar. İşte şeye dönüşünce yanına iki tane de e, ulemadan yüzlü e, amca koyar falan. Bunun işte o meşrulaştırma e, dinamiklerinin, iktidarın kendini meşrulaştırma Dinamiklere. bu. İbrahim Aleyhisselam sonrası dönem bu. Bunu daha e, net e, olarak göreceğiz. İktidar böyle kompleks bir şey haline gelir. Dolayısıyla peygamberlerin de mücadelesi işte bu noktadan itibaren siyasallaşır. Özellikle İbrahim Aleyhisselam'dan itibaren. Çünkü artık tek tek sizin insanlara tebliğ edebilmenizin şartları ortadan kalkmış. Çünkü iktidarlar merkezileşmiş, güçlenmiş, toplumun tamamını dönüştürebiliyor. Toplumun tamamını ee, ikna edebiliyor, ikna edemediğini de ortadan kaldırabiliyor. Böyle bir noktada İbrahim Aleyhisselam'da işte biz bunu görüyoruz. Ee, artık insanlar tek tek seni tebliğ etmen yeterli kalmıyor. Senin oradan, o andan itibaren siyasi bir mücadele başlatman. Bu nedir? İkna ettiğin insanları diğerlerinden ayırman, işte onları örgütlemen, e, peygamber e, üzerinden daha sonra göreceğimiz gibi ve diğer siyasete ilişkin diğer araçları kullanman. E, ittifak ilişkileri geliştirmen e, toplum içindeki e, kurumları işte kabile ilişkilerini e, kullanman e, etrafında sana inanan insanları örgütlemen onların önüne bir program çıkarman ve son aşamada da e, gerekiyorsa savaşman çünkü bunu sana dayatıyor İbrahim Aleyhisselam bu anlamda ilk örnektir İbrahim Aleyhisselam e, Kur'an'da isim olarak geçmez Nemrut ama tarihsel verilerden biz biliyoruz Burada bir peygamberle bir imparatorun ya da böyle bir güçlü Babil imparatorundan bahsediyoruz. E, Nemrut e, Babil imparatorluğunun başındaki adam. E, ilk büyük imparatorluklardan bir tanesi. Yani Mısır'dan işte Anadolu'ya kadar, işte Karadeniz'e kadar, e, Hindistan'a kadar olan e, alanda bir şey kurmuş, etkisi olan bir imparatorluk. Ve bu imparatorluğun başındaki adam bütün o küçük e, insanlarda e, bulunan bütün o iktidar Bunların hepsini toplamış, kendi bünyesini birleştirmiş. Yani bu korkunç bir şey ortaya çıkmış. Biz tek insanla bile işte gündelik hayatta nasıl zorlanıyoruz yani adamın kötüsü uğraş öyle bir şey vardı ya şimdi aklıma gelmedi. Adamın kötüsüyle uğraşmak uğraşmaktan bilmem ne öyle bir şey vardır. Yani bununla uğraşamazken yani sen bir adamla o artık merkezileşmiş, kurumsallaşmış, toplanmış, birikmiş bir imparatorluk haline gelmiş. Yani İbrahim Aleyhisselam'ın karşılaşmış olduğu şey bu. İbrahim örneği bize sürekli e, İbrahim Aleyhisselam örneği veriliyor. E, İbrahim Aleyhisselam'ın mücadelesi e, tebliğ ediyor insanlara. İnsanlar anlatıyor işte o şeyin çelişkilerini gösteriyor. Kur'an'da e, bu bize e, bahsediyor ama buna rağmen e, mağlup oluyor İbrahim Aleyhisselam. İbrahim Aleyhisselam'ın mağlubiyeti üzerinden e, sonraki peygamberlere verilen bir şey var. Terk etmek zorunda kalıyor çünkü. Çünkü böyle bir şey karşısında İbrahim'in tek başına ümmet olsa bile e, yapabileceği sadece değerlerin savunucusu olmak İbrahim'in. Allah'ın dininin değerlerinin savunucusu oluyor. Yani diyor ki yani sen ne kadar mutlak olursan insanların hepsini de ikna etmiş olabilirsin ama beni ikna edemezsin. Beni ve bana inananları ikna edemezsin. Bu anlamda Kur'an'da diyor ki işte İbrahim e, İbrahim'e çok övgüsü vardır e, Allah'ın kitapta ve diyor o, o İbrahim tek başına bir ümmetti. Yani bütün o değerleri yani insanların e, görmezlikten geldiği bütün o değerleri İbrahim işte orada savundu. İbrahim olmasaydı muhtemelen insan e, olduğunun o hikayesi e, farklı bir yerden belki gidecekti yani. İbrahim oradan ayrılarak e, işte sonra işte o İbrahim'e ilişkin, İbrahim'in Mısır'a gelmesine ilişkin hikaye sonra işte Yusuf Aleyhisselam'ın kıssası sonra Musa e, diye devam ediyor. Şimdi arkadaşlar da bir parantez açalım. Siyasaldan neyi kastediyoruz? Siyasal e, iktidar ilişkilerine e, dair bir sanat diyelim veya bir bilim. Nereden baktığınızda göre değişir. Bunun iki unsuru var. İktidarlar ve iktidarın dışında kalanlar. E, ya da e, buyruk verenlerle itaat edenler arasındaki ilişki. Allah, e, şimdi kavramlar kısmında bahsedeceğiz gerçi. Birkaç kavramı, yani Kur'an üzerinden şey yapacağım ama. Bu yüzden, e, bu tehlike karşısında Allah da diyor ki, biz sizi istersek tek bir ümmet olarak yaratırdık. yaratırdık. Ama sizi tek bir ümmet olarak yaratmadık. Çünkü sizdeki bu e, eğilimin, bu azgınlık, kendini müstahni görme eğiliminin, eğer siz yeryüzünde tek bir toplum olsaydık, olsaydınız nasıl korkunç bir şeye dönüşeceğinizi biliyoruz. Allah diyor eğer biz sizi tek bir ümmet olarak yaratsaydık, e, Rablerini inkar edenlere, sizin e, Rablerinizi inkar edip etmeyeceğinizi bilseydik, sizi tek bir ümmet olarak yaratırdık ve o zaman evlerinizi çatısını da altından yapardık diyor. Ama siz böyle bir şey değilsiniz yani. Bu. En son kavramlar kısmında bundan bahsedeceğim. O tearif meselesi, ümmet meselesi. Yani insanın neden tek bir ümmetten yaratılmadığı meselesi. Ümmet kavramı. En son kavramlar üzerine biraz konuşacağız. Orada biraz üzerinde duracağım. İbrahim aleyhisselam bu anlamda bir örnektir, bir çıkış noktasıdır. Ondan sonraki sıçrama Musa aleyhisselam kıssasındadır. Kur'an-ı Kerim'in üçte ikisi kıssalardan ibarettir arkadaşlar. Yani tarihi anlatır. İnsanların tarihini, insanların hikayesini anlatır. Yani insanın trajedisini anlatır aslında. İnsanın nasıl aynı hataları e, tekrar tekrar e, devam ettiği aynı hatalara. Nasıl kendi içinden böyle e, küçük iktidarcıkları e, böyle büyük ilahlara çevirdiğini. Kendi eliyle nasıl ilah yaptığını. Nasıl ilah imal ettiğini. Birilerini tutup kendi başına e, rap ettiğini, ilah edindiğini anlatan hikayelerle doldurur. Üçte ikisi Kur'an-ı Yani Bütün Kur'an'ın üçte ikisi kıssalardır. Peygamberlerin hikayeleridir bu peygamber kısalarının içinde de en fazla geçen kısa Musa Aleyhisselam'ın kısasıdır. Musa Aleyhisselam'ın doğumundan itibaren gençliğine ilişkin, Firavun'un sarayındaki yaşadıklarına ilişkin, sonra oradan kaçmak zorunda kalması, sonra kendisine peygamberlik gelmesi, sonra yeniden Mısır'a dönmesi Firavun'un karşısına çıkması Firavun'la mücadelesi, oradan kaçması Kızıldeniz'i geçmesi ondan sonra o halkının gene ona ihaneti, ondan sonra çöl 40 senelik çöl macerası yani bütün bu kıssaların büyük, bütün çoğunluğunda Musa kıssası anlatılıyor Ve Musa Aleyhisselam'ın e, yani hikayesi e, bize daha yakın. Yani neye tekabül edersin? Servet tam olarak Musa, milattan önce 2000 falan mıdır? Yok daha İbrahim 2000'e denk geliyor. Yani milattan önce 1000 falan olması lazım. Musa ailesi. Yani bize çok yakın. Dönemsel olarak bize çok yakın. Şeyde okuyunca çok uzak gibi gülüyoruz ama aslında aynı 3000 yıllık şeyin içerisinde yaşanmış olaylar bunlar. Çok fazla geçer. Onun için Musa kıssasını tekrar tekrar okumak lazım arkadaşlar. Ee, orada bir kere şunu e, görüyoruz. Bir ee, e, nübüvetin peygamberliğin ne olduğu orada biraz daha netleşiyor. Peygamber insanların içerisinde e, düşe kalka yol alan işte hata eden, e, hatalarıyla e, hatalarını tecrübeye çevirme olgunluğuna sahip. Peygamberi e, diğer insanlardan belki ayıran şey de budur. Yani peygamberler hata yapar, hata yapmıştır. Çünkü biz bunu Kur'an'dan öğreniyoruz, Musa'dan öğreniyoruz, başlı başına Yunus kıssasından öğreniyoruz. Ama hatayı tecrübeye çevirebilir peygamberler. Peygamberlik de zaten nübüvvet böyle bir şeydir. Nübüvvet bir paket program gibi Allah tarafından seçilmiş bir insana aktarılan bir şey değil. Nübüvvet. Nübüvvet bir süreç. Peygamberlik, kendisine Risalet gelmesiyle beraber, nübüvvet gelmesiyle beraber bu sorumluluğu alan kişi bir yol kat etmeye başlıyor. Ve o yol kat ederken de karşılaştığı şeyler onu olgunlaştırıyor. Veya olgunlaştırmıyor. Veya başarısız oluyor. Peygamber başarısız olabilir mi? Olabilir. Olmuş Yunus Aleyhisselam olmuş. Bırakıp kaçmış yani. İşte Yunus kıssasını bunu anlatıyor. Bırakıp kaçıyor yani e, peygamberliği. Yani o paket program değil. Yunus Aleyhisselam'a gelince bir de böyle Süpermen gibi böyle hemen e, sahaya girip böyle sorunları falan halledemiyor yani. Böyle bir şey değil peygamberlik. Ona yüklenen sorumluluk, ona bir söz e, yüklüyor Allah ve o sözü insanlar arasında yaymaya çalışıyor. İnsanları uyarmaya, müdahale etmeye, işte dönüştürmeye çalışıyor. İbrahim Aleyhisselam'dan itibaren de bunun kolay olmadığını Bildiği için karşısında kabilesi ya da aşiretinden insanlar değil, ee, güçlü bir e, e, devlet örgütü, güçlü bir iktidar. Artık ilahlığını açıktan e, ilan edecek kadar güçlü bir şey var karşısında. Musa'nın da karşısında firavun var. Ee, Ramses'e mi denk geliyor? Galiba. O Ramses e, hanedanının döneminde geçiyor bu. Ee, çok önemli arkadaşlar Kur'an'da özellikle Musa kısası üzerinde tekrar tekrar okumak lazım Musa kısasını yani Musa'nın mücadelesini şunu görüyoruz Musa aleyhisselam mücadele ediyor hayatı boyunca mücadele ediyor hata yapıyor bunun bedelini ödüyor ondan sonra kalkıyor düştüğü yerden gene devam ediyor ee, ve kendisine ilk vahiy geldiği zaman Allah diyor ki biz onu belli bir e, olgunluğa ruşte erdikten sonra ona vahy ettik diyor yani Allah önce onu sınıyor peygamberlik vermeden Musa'yı sınıyor Musa işte bir sürü mücadele ediyor. Hep doğruyu bulma anlamında kendini e, sorgulama anlamında belli bir noktaya geliyor. Ondan sonra diyor ki Allah ona e, o, e, vahyettik, ettik, vahyettik. vahy ettik. Nübüvveti vahy ettikten sonra e, Musa'ya verilen ilk emir arkadaşlar. İlk emir. Firavuna git uyar. Evet, git. Firavuna git ve onu uyar. O çünkü azgınlık etti diyor. O yeryüzünde azgınlık ediyor. Ya yani Musa Aleyhisselam'a verilen ilk emir. Yani git işte Mısır'a git. İşte İsrail'da çok şeyden çıktı. Dinden imandan çıktı. Şunları bir toparla bakalım. Yani işte din iman sahibi olsunlar. İşte ahlaksızlık aldı başını yürüyor. İşte bunlara biraz ahlak öyüver falan filan değil. İlk emir. Firavun'u git ve uyar. Çünkü o azgınlık ediyor diyor. Yeryüzünde azgınlık ediyor. Mısır halkını parçalara böldü. Ee, gruplara böldü ve onları birbirlerine kırdırtıyor. İşte senin halkını köle ettiriyor. Senin kavmini köle haline getirdi. <gülüyor> bu <gülüyor> bunun için Ya <gülüyor> e göre hep 40 yaş üstü söylenir. Yani peygamber 40 yaş üstü de onun kesin bir kayıt yok. Ya yani 40 yaş diyen var. Yani şeye göre bu kutsal kitabı mukaddes ee, şeyleri mesela peygamberlere hep 70-80 yaşlara falan bağlarlar. Kitabı mukaddes gelini bilemiyoruz. Ama olgunluğu çünkü rüşt diyor. Rüşt erdiği zaman. Yani artık olgunlaşmış bütün çünkü çok fazla şey yaşıyor Musa Aleyhisselam. Peygamber olmadan önce de. Yani bu Firavun'u karşısına çıkabilecek tecrübeye sahip. Buna rağmen işte Musa gene korkuyor. Biliyorsunuz. Eee diyor işte bana kardeşimi de vermiş. İşte diyor çünkü ben ee, düzgün konuşamam. E kardeşim Harun da var. Kardeşin Harun da diyor, ee, resul yaptık. Peygamber yaptık diyor. İki peygamber vardır Musa aleyhisselam döneminde. Yani bu nübüvveti anlamamız açısından da önemli. Tamam diyor e, Harun'un da senin için peygamber yaptık. Sana yardımcı yaptık. Ve filanlık açısından Musa ve Harun çıkıyor. Bu önemli. Yani peygamberler tarihi olmadığı için girmiyorum. Ama Musa aleyhisselam kısısına dikkat çekmek lazım. Yani Allah Resulü'nün dönemine İsa aleyhisselam e, dönemi var. Bunlar hepsi arkadaşlar bu Kur'an kısaları. Çok önemli tarihi şey veriyor bize. Yani hikayenin kendisini anlatıyor. Yani bu hikayede e, yani bir takım e, insanlar böyle işte yanlış e, Allah yanlış din inanışlarına sahip oldular. Bu inanışı düzeltmek için de peygamber geldiği gibi değil yani. Bu inanışla ilgili bir şey değil. Peygamberlerden mücadelesi bir inanışı düzeltmek için değil. Bir bozukluğu düzeltmek için. Bir azgınlığı düzeltmek için. Ona müdahale etmek için. Çünkü o inanış, söylenen inanış. Birazdan onun üzerinde duracağız. Mesela tevhid nedir? Kur'an'ı tevhidden biz ne anlıyoruz? Ee, i̇ktidar etrafında ortaya çıkan e, bir şey. Bunun bir karşılığı var. reel bir karşılığı var. Yani şirkin bir reel politiği var. Yani şirk dediğimiz, yani Kur'an'ı şirk dediği e, en temel vurgusu Kelime-i tevhid diyor. Işte tevhid. İslam tevhid dinidir diyoruz. Tevhid Din karşısında konumlandırılan şirkin bir real politiği var. Bunun bir karşılığı var. Dolayısıyla peygamberler sadece şirk anlayışı yanlıştır. Teyit anlayışı da işte böyledir. Allah'ın sıfatları böyledir. İşte subuti sıfatları böyle bir şey değil. Böyle bir şey getirmiyor peygamber. O, onun üzerine o şirkin real politiğini bozmaya ilişkin. merkezine iktidarın olduğu, iktidarın birikmesi, iktidarın temerküz etmesi iktidarın bir azgınlığa yaygın bir azgınlığa dönüşmesine ilişkin bir şey mesele peygamber kısalarını bu, buradan okumak lazım peygamberler mücadelesini buradan okumak lazım Allah Resulü'nün e, son e, peygamberdir Allah e, Resulü e, onun mücadelesinde bize en yakın tarihsel tecrübe bu çok değil daha 1500 sene olmuş yani 1500 sene insanlık tarihi içerisinde yani dün gibi bir şey ya. Yani. 1500 e, yılına yapar 50 nesil falan mı yapıyor? 60 nesil mi yapıyor? Yani Bilmiyorum. Yani işte abi, 20, abi. 25, 25'te çarpın. bir nesi 25 sene galiba, 1500 ile 25'e var. 60 falan falan değil. Bu kadar yakın yani. Yani bizden 40 kuşak önceki, işte dedelerimizin hikayesi. Yani bu kadar tarihsel olarak bize yakın Allah Resulü'nün mücadelesi. Şimdi bunu da çok detaylandırmayacağım. Yani Allah Resulü nasıl mücadele etti, işte Mekke müşrikleriyle vesaire Ama Mekke ortamını bir bilmek lazım. Ee, Mekke e, İbrahim Aleyhisselam tarafından işte e, Beytullah diye Kur'an isimlendirdiği e, ilk e, Allah'a izafe edilen ve tek e, yeryüzünde e, Allah'a isimlendiren tek şeydir. E, İbadetane biliyorsunuz. Beytullah diyoruz. Allah'ın evi diyoruz biz ona. Kabe'ye. Orayı Kur'an e, bu mirasın üzerine işte e, Araplar ya da Araplaşmış bir takım başka topluluklar. İşte peygamberden 4-5 e, nesil önce yani peygamberin dedesinin dedesi Kusay bin döneminde buraya yerleşiyor. E, Mekke etrafına yerleşik hale geliyor. E, ve o toplumda zaten Kabe'nin ve İbrahim Aleyhisselam'ın bir şeyi var. Bir hikayesi var. İnsan oraya saygı gösteriyorlar. E, Kabe'ye saygı gösteriyorlar ve burada rantını yemeye başlıyor. Kureş kabilesi. Kureş kabilesi şeyin üstüne çökmüş. E, burayı bir ticaret e, noktası haline e, çevirmiş. Çevredeki bütün kabileler işte senenin belli dönemlerinde e, buraya e, Kabe'yi ziyaret etmek için ama aslında ticaret için e, geliyorlar. Ve burada işte o diğer peygamberlerde de gördüğümüz gibi e, iktidarın o insanlar arasında e, ki tezahürleri, işte bunun azgınlık, ahlaksızlık, ee, işte bayi Kur'an ifadesiyle yani eşkıya şakiyle dönüştüğü yani güçlü olanı zayıf olanı ezdiği ee, yapılan anlaşmaların da her zaman güçlerin lehine çalıştığı hukukun olmadığı güçlerin sadece hukukun olduğu bir dönemde e, peygamber doğuyor ve gelişiyor biz peygamber 40 yaşında e, Resalet geldiğini biliyoruz ama peygamberin bundan önce de eee Mekke'de bir karşılığı var. Peygamber Mekke'deki e, aktörlerden biri. Bunu birkaç e, şey üzerinden biliyoruz. E, en bilineni Hırfıl Fudun'dur. Bir de e, ondan önce de, yani 20'li yaşlarında e, Kabe'nin yeniden e, biliyorsunuz Kabe e, Kabe defalarca, onlarca defa yıkılıp yeniden e, inşa ediliyor. Ee, Kabe'nin yeniden inşası sırasında Kureyş'in büyük büyük e, kabileleri e, şeyi birlikte yapıyorlar Kabe'yi e, ancak şeyin e, işte hacer Esvet'in e, yani oraya kim tarafından yerleşmeyeceği duvara meselesinde ihtilaf çıkıyor biliyorsunuz o bilinen kısa e, çünkü e, bu son nokta yani imza demek o Kabe'ye imzasını atacak kabilelerden bir tanesi o imzayı kimin atacağına ilişkin ee, böyle savaş noktasına e, geliniz işte bir hakemlik e, söz konusu oluyor. Bir hakemlik müessesi. İşte rivayetlere göre işte oradan gelen ilk kişi kim olsun? İşte Muhammed Aleyhisselam e, falan geliyor ama e, Muhammed Aleyhisselam'ın bu pozisyonu kimse itiraz etmiyor. Ve orada hikmetli bir şey e, öneriyor Muhammed Aleyhisselam. Çünkü e, ona diyorlar ki yani işte sen bununla ilgili e, bir hüküm ver. Yani hangi aşiret Karar versin. Yani e, Allah e, Resulü Haşimoğulları'ndan. Yani normalde haşim Haşimoğulları'nın e, söylemesi lazım. İşte biliyorsunuz Allah Resulü üzerindeki şeyi çıkartıyor. Hırkayı veya işte neyse giysiyi yere seriyor. Taşı da onun üstüne koyuyor. Ondan sonra diyor ki her kabile bu örtünün bir kenarından tutsun. Yani hepsine şeyi paylaştırıyor. E, yani o e, bunun kendi aralarında bir iktidar çatışması haline gelmesini engelliyor bunu. Onlar kaldırıyor, tutuyor o taşı yerine yerleştiriyor. Bir kere böyle bir şey var. Muhammed'le ilgili bir kere böyle bir e, hatıra var Mekke'de. Yani Muhammed'in bu tavrı biliniyor. Yani bu adaleti gözüten tavrı biliniyor. İkincisi de hülfül fudul meselesidir. Şimdi hülf, biz bir tek hülfül fudunu biliyoruz ama bu Araplarda birden fazla hülf var. Hülf, e, Kureyş suresinde de geçiyor. Lil ilafi Kureyş diyoruz ya biz. Oradaki hülftır. Yani ilaf. Ülften geliyor, ülfetten geliyor, kardeşlikten geliyor. Yani anlaşma demek bu. Misak kardeşlik anlaşması. Kureyş suresinde diyor ya siz o e, hülf sayesinde, siz o e, ilaf sayesinde o yaptığınız kardeşlik anlaşması sayesinde işte yazın ve kışın ticaret yapıyorsunuz da niye Kabe'nin Rabbine şükretmiyorsunuz. Yani bunu bir kendisine geçim vasıtası yapmanıza rağmen de bahsedilen hülftür o. E, birden fazla hilaf var. E, hülf var ya da e, bunlardan en bilinen ikisi hülful ahlaf var. Hülful tayyiban, e, tayyibat var galiba. Tam işte temiz e, şeyi. E, birkaç tane e, hülf var. Hülful fudur kurulmadan önce. Bunlar belli aşiret göbekleri haline dönüşmüş. Yani iktidar belli aşiret ittifakları işte ikişerli, üçerli e, ittifaklar oluşturmuşlar. Ve bunlar adaleti sağlamak için aslında kuruluyor. Adaleti ne için sağlıyorlar? Ticaret aksamasın diye. Çünkü onlar tamamen şeye dönerse, eşkıyalığa dönerse kimse e, orayı güvenilir bir yer olarak görmez. Orada ticaret falan işlemez. Güvenilir hale getirmeleri lazım. İşte Bizans'la yapmışlar, Şam'la, Yemen'le e, anlaşmalar yapmışlar ama Hicaz'daki Araplar pasta daha küçük olduğu için birbirleriyle bir türlü anlaşamıyorlar. Ahlaflar, yani şeyler konuşuyor, hulflar, ihlaflar kurmuşlar. İşte büyük aşiretlerin kurduğu ihlaflar e, ya işte bu anlaşmalar falan var ama bu da adaleti sağlayamıyor. Çünkü gene orada kabileler arası şey e, söz konusu oluyor. Güçlü kabileler zayıf kabilelere gene eziyor falan. Buna bir itiraz olarak hülful fudul kullanılıyor. Yani e, bu bir aslında itiraz. Sizin işte ahlafınıza ya da kurduğunuz diğer e, anlaşmalara karşı biz faziletlerin anlaşmasını kuracağız. Birkaç farklı kabilelerden insanın da olduğu Allah Resulü'nün de Öncülük ettiği bir anlaşma bu. Burada da siyasi bir aktör olarak çıkıyor peygamber. Yani içinde bulunduğu toplumu adaletsizliği düzeltmek için müdahale eden, o topluma müdahale eden bir isim. Yoksa bunun dışında Allah Resulü kendisine vahiy geldikten sonra da önce de bir entelektüel değil. Yani geçmişin kitapları hakkında en fazla bilgisi olan adam falan değil. Bu işi yapan başka adamlar var. Geçmişin şeylerini kim bilir dedikleri zaman hemen isim gösteriyorlar. Diyorlar ki işte şeyden iki isim var. Kur'an'da da bahsediliyor. Peygamberlik o iki isme gelmediği <gülüyor> e, deniyor mesela. Böyle entelektüel hem şeyi bilen İbrahim kıssasını biliyor. Hem Hristiyanlığı hem Yahudiliği bilen adamlar var. Aynen. Peygamber böyle bir adam değil. Bir entelektüel bir alim tırnak içinde değil yani. İkincisi peygamber bir bilge de değil. Yani entelektüel bilgisi yok ama çok bilge. ve çok bilgece sözler İnsanların böyle önünü açıyor falan. Böyle bir şey de yok. Yani Kur'an bize bunu bildirmiyor. Üçüncüsü peygamber bir zahit de değil. Yani böyle bir pirifani olarak işte dünyadan etek çekerek diğer insanlara e, yol gösteren bir insan da değil. Peygamberlikten önce de değil. Peygamberlikten sonra zaten böyle bir şansı yok. Çünkü kendisine resahat geldikten sonra ilk inen şeyler işte müzehmin, mütesir değil. Kalk ve uyar. Kalk ve uyarsın. Ey örtüsüne bürünmüş olan. Kalk ve uyarsın diye başlıyor. Şeyin içerisinde Allah tarafından atılıyor yani hayatın içerisine. Şimdi bu yani insanın yaratılışıyla ilgili ve yeryüzündeki hikayesinde insanın peygamberlerle ya da peygamberlerin insanlarla olan hikayesi bizim için bir arka plan vermesi lazım. Yani daha sonra konuşacağımız şeyler aslında. Yani bunları da bu arka plan açısından anlatıyorum. Yoksa kastım burada bir peygamberler tarihi anlatmak değil. O e, çok verimli ve çok önemli bir alandır peygamberler tarihi. Çok ufuk açıcı e, detaylar e, bulunabilir ama bu senilerin konusu bu değil. Şimdi arkadaşlar burada birkaç kavram üzerinde bir de konuşmak lazım. Yani bu e, meseleyi Kur'an'li kavramlar üzerinden biraz da konuşmamız gerekir. Yani insandaki bu azgınlık meselesi. İnsanın bu sürgünde bu sürgünü de kendileriyle terör haline dönüştürmesi. Zaten sürgünde. Bir de bunu terör e, şeyi haline dönüştürmüş. Ve o burada da hala debelenip duruyor insan hikayesi. Ve peygamberler bunun için gönderiyor insanlara. Yani peygamberler Allah'ın rahmetidir. insanlara rahmetidir. Allah'ın hala insandan vazgeçmediğini gösteren şeyler. Allah insandan vazgeçmediği için hala. E, yani onun başarıcaya inandığı için peygamber gönderiyor. Peygamberlere de göndermiş. Burada temel bir iki şey var. Yani bütün bu arka planı e, bunun üstüne oturtabileceğimiz kavramlar var. Bunlardan en önemli şey de tevhid. İslam'ın temel kavramı diyoruz biz. Tevhid. Tevhid e, kavramı yani bu peygamberlerin mücadelesinin ana ekseniyken şu anda bizde e, akaid ilminin e, bir e, at başı haline dönüşmüş. Mesela biz tevhid deyince ne anlıyoruz? İşte ilayetçiler falan. İşte akayt ilminin konusu diye geçiyor yani. Evet. <gülüyor> bir kelam konusu yani. Ya da işte Esma-i Hüsna hadi akademik şeyini bırakalım. İşte Esma-i Hüsna dediğim zaman biz ne anlıyoruz? İşte Allah'ın güzel isimleri. Bir de böyle deflen <gülüyor> abi çalmaya başladığı zaman falan bu isimleri falan biz de şeye geliyoruz. Cuş'a, Huruş'a geliyoruz. Burada çok ciddi bir kayma var. Bu kayma dinin Peygamber sonrası dönemde işte Abbasilerden itibaren o önümüzdeki e, semillerin konusu olduğu için ona girmeyeceğim ama iktidar e, prizmasından e, dağılarak gelmesiyle ilgili bir şey. Yani bu tevhidi iktidarlar o kadar yerleşik hale gelmiş ki özellikle son peygamberden sonra o kadar güçlü hale gelmiş ki insanların bu yeryüzünde kurdukları iktidarlar tevhid de bu prizmaya vurup buradan dağılarak insanlara ulaşıyor. Böyle bir sıkıntı var. Uzatmayalım lafı. Tevhid şudur arkadaşlar. Allah'ın sıfatları dediğimiz şeyler. Onları açın eve gittiğiniz zaman işte Esma-i Hüsna deriz biz. En güzel isimler. İşte 99 denir ama daha fazladır aslında. İşte bu kolay olsun diye 99'a indirmiş. Çok önemli değil rakamsız olarak. Bu isimlerin alt alta sayın. Bunların ortak noktası bu isimlerden her biri insanların kendisine iktidar zemini yapmış olduğu bir kavrama işaret eder. Hangisini alırsanız alın. Yani yeryüzündeki iktidarın görünümlerinden bir tanesidir. Yani aklınıza gelen herhangi birini söyleyeyim. Mesela tartışalım. Allah'ın sıfatları var. Mesela el -Cabbar. Yani Cabbar e, insana e, izafe edildi. olumsuz anlamı var Kur'an'da. Cabbar denildiği zaman cabbar, Anidil Cabbar diyor. Yani, inatçı Zorba. E, ama aslında Allah'ın isimlerinden biridir. Cabbar yani cebirle, zorla itaat ettirebilen kişi demektir. Allah'ın sıfatlarından bir tanesi. Ve diyor ki bu sıfat yani cabbar sıfatı sadece Allah'a aittir. Eğer bu Allah'a ait olmazsa cabbar sıfatı siz bunun üzerinden işte buradan bir iktidar e, üretebilirsiniz. Sırf cabbar olduğunuz için, sırf güçlü olduğunuz için, sırf insanları ezebilme kudretine sahip olduğunuz için onu bir iktidar zemini yaparsınız. Oysa siz cabbar olamazsınız diyor Allah. Yani insanın elinden onu alıyor. Cabbar sıfatını kendisine alarak aslında insanın elinden o iktidar imkanını alıyor. Ya da melik. Melik sıfatı. Melik e, tam Türkçe şeride kral demek. Yani işte maliktir, şey, işte sahiplik şey falan vardır ama e, tam şey kral demektir yani. Diyor ki Allah el meliktir diyor. Yani siz melik olamazsınız. Sizin elinden meliklik, krallık... E, Seçiliğini almış Allah. Diyor ki eğer e, siz yani kral da olamazsınız siz cabbar olamayacağınız gibi siz krallık da yapamazsınız. Veya işte siz kahar da olamazsınız. Veya siz rezzak da olamazsınız. Veya siz vedud da olamazsınız. Bunlar insanın e, bir iktidar üretmek için e, kullandığı gerekçelerdir bunlar aslında. Yani bizim tevhid dediğimiz şey insanın elinden. Bunların tamamını almasıdır. Yani iktidara ilişkin insanın insanı azgınlığa götürecek her türlü iktidar olanağını, kendisini meşrulaştıracağı her türlü iktidar olanağını Allah'ın elinden almasıdır tehdit. Diyor ki bunların hepsi işte. Bu sıfatların hepsi Allah'a aittir. Onun dışında başka bir sıfat varsa tam oradan siz işlerinizi yürütün. Rahman Ama bu hiç kesinlikle iktidara ilişkin bir sıfat olamaz. Yani siz işlerinizi yürütürken, bir arada yaşarken kullanacağınız herhangi bir sıfat bunlar olamaz. Çünkü bu sıfatların hepsi Allah'a aittir. İktidara ilişkin. Sizin ihra kurmanıza yolabilecek sıfatların hepsi Allah'a aittir. Siz bunları kullanamazsınız. Tevhid budur. Kur'an'daki temel vurgu da budur. Çünkü bağlamı da budur. Kur'an'daki tevhidin bağlamı da budur. Yani insanların elinden bunu almak. Bütün bunları elinden aldıktan sonra diyor şimdi. Tamam şimdi şey yapabilirsin, Şimdi beraber yaşayın. Şimdi ilişkilerinizi çözün. Şimdi işte e, adaleti sağlamaya çalışın. İşte şimdi işte, hukuku gözetmeye çalışın. İşte yetimi e, falan şey yapın. Ama bunu Hatta işte yönetinde, yönetici de seçin. İşte Emir var. Şimdi hemen ona geçelim hatta. Uhlül Emr kavramına geçelim. Hatta işinizden emir sahipleri de olsun. Ama o emir sahiplerin hiçbiri Allah'ın kendine nispet etmiş olduğu bu sıfatlardan herhangi birini ima yoluyla dahi olsa bırakın fiili tasarruf olarak kullanamaz. Kullanamaz yani. Yani hiçbir iktidar sevilmeye, sayılmaya en layık olan otorite haline gelemez. Hiçbir iktidar rızkı dağıtan, insanlar rızkını veren, rızık için ona muhtaç olduğunuz e, bir otorite olamaz. Hiçbir insan öldüren ve dirilten, yani sizin hayatlarınız hakkında tasarruf sahibi bulunabilecek nefsine göre bir otorite olamaz. İşte bunu 99'da çarpın yani. Bütün bunları. Yani hayatın her alanında e, böyle detaylı şekilde verilerek insana aslında hiçbir açık, açık kapı, yani iktidar elde edebileceği herhangi bir açık kapı bırakmama şeyidir. Yani Allah'ın sıfatları. Yoksa işte Allah'ın işte sıfatları işte mücessime işteye göre böyledir. İşte sıfatları böyledir. Sü't sıfatı gibi böyle bir tartışma değil yani. Bunların tamamı Allah'ın resullerin insanlara aktardığı şeylerdir bunlar. Ve resuller insanları engellemek için bunu söylüyor. Allah Resul'ün mücadelesinde diyor ki Allah alimdir. Alimdir, hakimdir diyor. Allah samettir diyor. Allah semiul basirdir diyor. Ya ne diyor? Orada bir sorun var. Diyor ki hayır siz bilemezsiniz. Allah bilir. Sen böyle bir iddada bulunamazsın. Allah sizin göğsünüzde olanı da bilir. Ama siz bilemezsiniz. Yani diyorlar ya kardeşim işte önyargılı olmamak lazım. Kalbindekini bileme, Niyetini bilemezsin falan filan. Diyor Allah sizin niyetinizi bilir. Siz insanların niyetini bilemezsiniz. Yani biraz daha yücelleştirerek. Ya da Allah alimdir. Siz Allah kadar e, ilim sahibi olamazsınız. Ben her şeyi bileceğim derseniz insanlar hakkında o zaman işte bu bir şiittir. Yani siz e, insanların hayatının tamamını onu bilmek, kontrol etmek adına kontrol altına alamazsınız. Bu, bu, bu çünkü e, Semihül Basir demektir bu. Yani tıpkı şeyin e, şey, Optik optikonu gibi yani. Yani bütün insanları kontrol ediyorum diyor. Totaliter devlet. Totaliter devlet nedir? Bütün insanları 24 saat kontrol etme iddiasında. Diyor ben sizin her şeyden haberdarım. Böyle bir iktidarsa diyor bu işte şirktir yani. Bu bir ilahlık iddiasıdır. Böyle bir iktidar siz yaratamazsınız. İnsanoğlu böyle bir iktidar yaratamaz. Yaratmaması gerekir. Yaratırsa da işte bunun seçenekleri budur. Ya da yarattığı zaman önce yaratmasın diye Resul gönderir. Ama buna rağmen yaratılsa da Resul de onu dağıtmak için onu tasfiye etmek için onu ortadan kaldırmak için mücadele eder. Resalet dediğimiz şey de zaten bu. Şirke karşı mücadele edemiyor mu? Yani şirke şirke tam da şirk ne yani? Şirk sadece işte türbelere e, mendil bağlamayı falan gibi bir şey değil yani. Şirk iktidarın real politiği. Çünkü buna dayanarak iktidar diğer insanların e, diğer insanlara e, boyun eğdiriyor ve üstelik de bunu e, bir rızaya bağlıyor. İnsanların itaatini. Ne olarak? işte ikna ederek insanları e, ikna etme e, boyutu da önemli yani şirkin içerisinde. Yani sadece korkutarak değil aynı zamanda ikna ederek te insanları bu iktidarı bir ortağı yapıyor ya da bu iktidarın suç ortağı, bu iktidarın e, bir e, sücesi, bir aracı haline getiriyor. Bir kere bu tevhid meselesini e, bu şekilde algıladığımız zaman bunun karşısındaki mücadelenin, bu tevhid mücadelesini de bu anlamda tabi modern kavramlarla bunu söylüyoruz. Bundan 500 sene önce e, bunun karşılığı e, bu anlamda siyasal mücadele değildir tabii ki o dönemin içerisinde ama günümüz de bunun karşılığı siyasal mücadeledir. Çünkü günümüzde totaliter e, iktidarlarıyla e, totaliter iktidarlarına karşı vermiş e, verdiğiniz tevhid mücadelesinin karşılığı bu yeryüzünde yani ayaklarımızı bastığımız bu mekanda siyasal mücadeledir burada kelami bir mücadele burada felsefi bir e, mücadele ya da ahlaki e, bir mücadele işte manevi kalkınma e, falan üzerinden bunun bir karşılığı yok bununla baş edemezsiniz yani bu siyasal mücadeledir bu önemli şimdi ümmet kavramı e, yani şimdi kavramlar dedik ya şimdi ilk kısmında kavramları taşıyacağız yani bu kavramlardaki anlam kaymaları meselesi e, yani ümmet kavramının son 200 yıl ııı e, Dan sonra çok ciddi bir kayması söz konusu. Ümmet kavramı. Onu birazdan üzerinde duracağım ama Kur'an'daki ümmet bir itaat İslam anlamında değildir. Çünkü Kur'an'da ümmet kavramı hem peygamberlere inananlar için kullanılır hem de peygamberi inkar edenler için kullanılır. Ümmet. Yani ümmet topluluk demektir. Ya da halk demektir. İktidara maruz kalan insanlar demektir. Ayet diyor ya o gün Allah'ın huzurunda e, hepinizi bir ümmet olarak toplayacağız. Tüm ümmetleri e, toplayacağız. Seni onun üzerine bir şahit kılacağız. Yani insan toplulukları. Yani halk bir iktidara razı olan veya bir iktidara maruz kalan. Halk anlamındadır. Hatta diyor ki e, gökte uçan kuşları bile, bile birer ümmet olarak yarattık. Bu anlamındadır. Bir şey bu içeriği bu ümmet anlamının. 19. yüzyıldan itibaren e, bu e, ikinci veya üçüncü seminerde biraz daha konuşuruz. Yani bir itaat-ı İslam e, hale dönüşüyor. O da Osmanlı iktidarını kurtarmanın bir aracı haline geldiği için. Bu ümmet bir itaat-ı İslam. Yani panslavizme karşı panislamizm olarak çıkan o dönemin real politiğinde üretilen ve kendi içerisinden, içerisinden e, kopartılarak bir itaat-ı İslam projesine sıkıştırılan bir şey. Kur'an'da ümmet e, böyle bir e, kavram değil. Topluluklar, halk, insanlar anlamındadır. Belli bir zamanda ve belli bir mekanda yaşayan topluluklara, toplulukların tamamına ümmet diyor. Hatta daha ilginç, Medine vesikasında bu Hamidullah onu yayınlamıştı. Bundan 40-50 sene önce muhtemelen. Medine vesikasında ensar, muhacir, ee, ve Ensar'la aynı yerde yaşayan, Yesrip'le yaşayan diğer Yahudi kabilelerini tek bir ümmet olarak tarif ediyor. Diyor ki siz insanlar karşısında ayrı bir ümmetsiniz. Bu ayrı ümmetin içerisinde Yesrip'liler var. Muhacirler var, Mekke'den oraya gidenler var ve Yahudi kabileleri var. Müşrik e, olabilir. Es ve Hazreç var çünkü onların hepsi Hristiyan, e, şey e, Müslüman değil muhtemelen. Var tabi ki müşrikler de var. Siz tek bir ümmetsiniz diyor. Anlaşma imzalanıyor. Yani ümmetin böyle bir e, içeriği var. Bir ikincisi bir de ümmet iktidarın karşısındaki halk anlamında kullanılıyor arkadaşlar. Peygamberler bu yüzden e, peygamberlerin faaliyet alanı ümmet içinde. Ümmeti güçlendirmeye dönük. E, ümmeti uyarmaya dönük. E, ümmeti ya da örgütlemeye. Ümmeti e, felaha çıkarmaya dönük faaliyet. Yani İslami mücadelenin alanı bu ümmet denen alan. Yoksa saray iktidar değil. Yani peygamberlerin mücadelesinde e, saraya yerleşerek e, sonra bir takım saray entrikalarıyla iktidarı elde etmek e, gibi bir şey yok. Tam tersine bundan men ediliyor bütün peygamberler. Peygamberlerin faaliyet alanı saray değil. Ya da iktidarın bir parçası e, iktidarın bir bileşeni olmak değil. Tam tersine iktidarın dışında kalmak İktidara karşı çıkmak ve ümmeti bu iktidara karşı işte uyandırmak, bilinçlendirmek, örgütlemek veya işte hicret ettirmek veya işte savaşmak o halkla beraber. Bu anlamda önemlidir. Yani ümmet dediğimiz şeyi biz halk olarak algılayabiliriz Kur'an'daki. Yani işte Kur'an'ı kavramları böyle modern kavramlarla şey yapmak falan gibi bir eleştiri de olabilir ama yani Kur'an'da, kitapta, her kitapta kendi dönemin diliyle. Kendi döneminin moderniyle e, hitap etmiştir insanlara. Yani bunu gözden kaçırmamak lazım. Çünkü Kur'an diyor bunu sizin anlayabileceğiniz bir Arapça ile size indirdik diyor. O dönemdeki insanın modernidir bu. Anlayabilecekleri bir Arapça o dönemdeki Arapların kullanmış olduğu dil demektir. O dönemdeki Arapları o dili kullanıyor. O dönemdeki Arapların kullandığı dilden 200 sene önceki dille gelmiyor. O dönemde konuşulan dille geliyor. Bu anlamda bu kavramları anlamak anlamında yani açmak anlamında bu ee, bu şekilde e, kullanabiliriz. Bu kavramları bu şekilde kullanabiliriz. Yani şeye eğer hizmet ediyorsa, anlamamıza hizmet ediyorsa. Gene burada çok önemli bir şey, vurgu daha var arkadaşlar. Yani iktidarın insanlar arasında böyle temerküz etmesi meselesinin ne kadar tehlikeli olduğuna ilişkin bir şey. Bu çok tehlikelidir. Kur'an'da e, bu bir yıkım olarak e, isimlendirilir. Nedir bu? İnsanların tek bir ümmet olması tehlikesi. Kur'an bunu büyük bir tehlike olarak görüyor yani şöyle düşünün ee, yeryüzünde e, kabileler hatta e, tam şeyden okuyayım Neyse evet, şimdi bulamadım da. Ve şu ben ve kabaile li'arefu diye geçiyor. Yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi metinden şemal. Sen hafızsın. Sanışasın hızı gel. Tearüf. Ceallakum şuuben ve kabaile li tearif. Değil mi? Tamam bu. Metin de bu. Bu Curat suresinde geçiyor. Sizi tearüf edesiniz diye kabilelere şubelere ve kabilelere ayırdık diyor. Bak tearüf edesiniz diye. Yani bunu miyallerde işte tanışırsınız diye falan çeviriyorlar. Bu tanışırsınız diye falan değil. Tearüf edesiniz. Tearüf yani bizim Türkçe'deki arif şey de oradan gelir. Yani bir şeyin e, künhüne vakıf olmak. Bir şeyi algılamak, doğru algılamak. Mukayese yaparak e, bir şeyi çözmek. Onu müşahede etmek anlamına geliyor. Yani Kur'an e, tabi caizse şöyle diyor. Biz sizin e, kabileler ve e, şubeleri ayırdık ki birbirinize e, denk geldiğiniz zaman e, mukayese yapın. Mukayese yapın ve hatalarınızı görün. Çünkü mukayese yapmazsanız hatalarınızı göremezsiniz. Ve o zaman tek bir problemli bütün haline dönüşürsünüz. Bütün kendindeki hatayı göremez. Eğer e, mukayese edebileceği başka bir şey yoksa. Yani biz hatalarımızı nasıl anlarız veya doğruyla yanlışı biz nasıl ayırt edebiliriz? Mukayese ederek bir şeyin yanlış olduğunu anlamanız için doğru olan bir şeye ihtiyacınız var. Yani, doğru olanı bilmiyorsanız yanlış olanı algılayamazsınız. Veya güzel olanı bilmiyorsanız daha önce güzel denk gelmemişsiniz şirkin olanı algılayamazsınız. Bunun gibi. Allah da diyor ki eğer böyle yapmasaydık siz tek bir ümmet olacaktı o zaman ne olacaktı? Bütün işte o iktidar çözülemeyecek. Sizin kurtuluşa e, çıkmanızı engelleyecek kadar güçlü yekpare böyle total bir şey haline dönüşecekti. Siz azgınlık içerisinde tek ümmet olacaktınız. Ama biz sizi kabilere ve şubelere ayırdık ki şimdi siz birbirinizi mukayese ediyorsunuz ve hatalarınızı anlıyorsunuz, azgınlıklarınızı anlıyorsunuz. Bir Hint Hindu, yani inek kesmenin e, haram olduğunu eğer ineği keserse ee, Allah'ın işte arzı tepelerine indireceğini Allah'ın e, felaketinden kurtulamayacaklarını düşünen bir Hindu inek kesip de yiyen bir kabileyle karşılaşıncaya kadar onu mutlak e, bir şey zanneder. Bunu gördüğü anda yani diğer kabilenin ineği kestiğini yediğini ve başına da gökten e, yıldızların yağmadığını gördüğü andan itibaren kendini düzeltir. Der demek böyle bir şey değil yani. Bu olmadığı bir dönemde inek e, muhtemelen bütün dünyada kutsal kalacak. Bu çok önemli. Aramadık, Tam bir 5 dakika ya da 10 dakika vereyim, Sigara içecek arkadaşlar. İki, zaten az bir şey kaldı. Bir 15 on dakika ondan sonra da şey yaparız. Zaten Kur'an'da da sürekli birbirlerine atıf vardır. Yani peygamberlerin mücadelesine atıf var. Yani bir peygamber diğerine e, izah ediyor. Allah Resulüne diğer peygamberlerin tamamı ee, birer ibret, birer model, birer e, tarihi arka plan olarak anlatılıyor ve bu anlatının içerisinde de kavramlar söz konusu. Bunların hepsine girmemiz mümkün değil. Bir kavram çalışması nedir bu ama çok belirleyici. Yani bu siyasal olanın e, yani siyasal olandan burada kastettiğim e, toplumla iktidar arasındaki veya e, yönetenle yönetici arasındaki ilişkilerin tamamını kastediyorum. Siyasal alan derken bunu kastediyorum. Yönetmeye ilişkin, iktidara ilişkin alan. Ve şeyin merkezi de bu var. İnsanlık tarihinin merkezinde de bu var. Çünkü insanın e, iktidar olmak gibi e, bir gücü, bir potansiyeli var. Ve insanoğlu bunu ilk günden itibaren e, istismar etme e, yönünde de bir eğilimi var. Dolayısıyla bütün hikaye bunun etrafında dönüyor. Yani bunun ölçeği değişmekle beraber niteliği değişmiyor bazen daha basit bazen daha kompleks şekillerde ortaya çıkıyor. Bazen daha güçlü bazen daha zayıf bazen bütün toplumu kuşatacak bazen bütün dünyayı kuşatacak kadar bazen sadece bir toplumu bir kabiliyi helak edecek kadar etki alanına sahip Ama tarih boyunca devam eden bir süreç bu süreç bugünün kavramlarıyla yine kullanılırsak aslında siyasal mücadele yani insanın bu iktidar iddiası karşısında peygamberlerin mücadelesi bu anlamda kullanılan e, bununla ilişkili, e, bu e, mücadele ilişkin kullanılan e, kavramlar var. E, bir bir de ikincisi şunu da söylemek lazım. Yani e, Resuller bu mücadeleyi sürdürürken, e, yani daha önce de söylediğim gibi kendilerine verilmiş bir paket programla e, işte burada kapıdan çıkacaksın, sola döneceksin, ondan sonra merdivenlerden ineceksin, ilk mülbise atlayacaksın falan gibi değil yani. Belli bir çerçeveyle Rasuller insanlığa insanlığın tecrübesine bırakılıyor. İnsanlık tecrübesiyle beraber gelişiyor. Yani mücadele de. Yani o pratikler peygamberlerin mücadelesi bu insanların mücadelesiyle beraber. insanların pratikleri, deneyimleri, tecrübeleriyle beraber yürüyor. Yani bu insanlık tecrübesine, insanlık deneyimine tamamen ortadan kaldıran, yeni bir şey sunan değil. Tam tersine bu deneyimi, bu tecrübenin içerisinde peygamberler bunu bir kere siyasal bir çerçeve getiriyor. Bizim tehlik dediğimiz şey bir kere diyor buna dikkat edin. Yani bunlar yani sizin kolayca istismar edeceğiniz bu iktidar alanlarının tamamı Allah'a mahsustur. Bir kere bunu tartışma alanının dışına çıkıyor. Bir çerçeve çiziyor. Tehlik dediğimiz şey. Bu alanın içerisinde de o toplumda maruf olanı peygamberler devam ettiriyor. Bu çok önemli. Yani marufa, günümüz Türkçesiyle örfe vurgu Kur'an'da çok temel bir vurgudur. Biz Türkçe'de de kullanıyoruz işte örf ve geleneklerimiz diyoruz mesela. Burada şey işte gelenekle işte atalar dini mesesine girmiyorum. Bununla tefsirlerde falan yapmışızdır ama. Burada örf e, halkın toplumun öteden beri tecrübeleriyle biriktirdiği sonuçlara bağladığı olumlu e, gelenek anlamındadır örf biz emri bil maruf derken de bunu kastediyoruz. Emri bil maruf Şimdi işte nehi anil münker yani marufu örfü emretmek, münkeri de yasaklamak, engellemek anlamda. Bu nedir? İslam'ın temel şialarından. Yani bütün hangi mezhebe sorarsanız sorun nedir? İslam'ın temel şialarından bir tanesi nedir? Ki bunu muhtezili akait şeyi de yapmıştır bunu. Beş ümleden biridir bu muhteziliğe göre. Diğer meselenin tamamen de burada emri bir mağrur. Yani e, dolayısıyla bu e, mücadelenin alanı da burada doğru anlamak lazım. Yani bir, e, tevhidle e, siyasal alanın çerçevesini çiziyor Resul. Yani iktidarı koş, e, kuşatıyor, iktidarı, her türlü iktidarı gayrı meşru hale getiriyor. Yani iktidar nereden e, kaçmaya çalışırsa çalışsın e, bunu e, boşa çıkartmaktır tevhid ya da Allah'ın sıfatları meselesi. Çünkü iktidarların meşruiyete ihtiyacı var. Meşruiyet olmadan iktidarını devam ettiremezsin. Yani sadece insanları korkutarak sadece boyun eğdirerek devam ettiremezsin. İnsanların rızasını da alman lazım. Rızasını alabilmen için ikna edebilmen lazım. İkna edebilmen için de bir gerekçe göstermen lazım. Bu gerekçeleri elinden almaktır. Yani çerçeveyi Resulullah bunun çerçevesini getiriyor. Yani senin gerekçelerin hiçbiri, senin iktidarının kullanmış olduğu tezlerin hiçbiri senin iktidarının e, meşhur gerekçesi olarak kabul edilemez. Çünkü bu Allah'a aittir. Bu senin bahsettiğin. İnsanlar o zaman da benim yönetme hakkım var. İnsanların da bana itaat etmesi zorunludur. İçin inşa ettiğin, ürettiğin gerekçelerin tamamını işte tevhid, tevhid akidesi boşa çıkarır. Bunların çünkü tamamı e, Allah'a aittir. Bu çerçevedir. Onun içerisinde de e, peygamberler ee, i̇nsan oğlunun tecrübesiyle hareket ederler. O tecrübeye rağmen değil. O tecrübeyle beraber. O için örfe, Kur'an'da atıf vardır. Ee, fıkıhta da vardır. Bu hala günümüz fıkıhta da vardır. Fıkıh e, ilminde de vardır. Ee, İslami mücadele ya da peygamberlerin mücadelesi örfe e, vurgu vardır. Yani o da şu. Toplumun e, gelenekleriyle getirdiği doğru olan şeyler. Ve çık. bu senelerde bir kriter olsun. İnsanlara anlatırken, İslam'a anlatırken bu örfe de atıfta bulun. Yani çünkü bu örf, bu insanlık, insanlık tecrübesinin olumlu kısmıdır. Yani iki kefesi var insanlık tecrübesinin. Olumsuz kısmında bunların iktidara dönük meyli, sürekli iktidar üretmesi ve ürettikleri iktidarı da güçlendirmeleri, kendi rızalarıyla, ona tabi olarak, işte ona perestiş ederek, onu kendileri ilahlar ederek, o iktidarı daha da güçlü hale getirme, iktidar güçlendikçe kendini daha aciz hale getirme gibi bir şey var kefenin bir tarafından. Bir tarafında da maruf diye bir şey var. Bunun dışında insanların iktidarlara rağmen tarih boyunca o geliştirdikleri iyi şeyler. Yani iyiye, güzele, doğruya, işte hasene ilişkili şeyler var. Diyor ki Peygamberi, yani İslam mücadelenin bir ayağı bu. Hem bunu arttır, bunu çoğalt, bunu güçlendir, maruf olanı. Maruf olanın arkasında dur, toplumun tecrübesinin arkasında dur. Toplumla beraber hareket et. Onun doğrularını sahiplen. Bu kefeye karşı da e, mücadele et. Maruf meselesi, öf meselesi e, bu anlamda öyledir. Bunu niye söyledim? Son derste muhtemelen işte İslam siyasi, İslam tartışmalarında e, bunu kullanacağız. İşte e, İslamcının halka yabancılaşması e, meselesinde bir arka plan ya da bir anekdot olsun diye kafanıza bunu aktarıyorum. Gene e, mustazaf Kavramı önemlidir. Ee, Muhammed Fadlallah'ın Allah rahmet etsin. Bu Lübnanlı ve Şii alimdi. Ee, rahmet etli bir 3-4 sene oldu galiba. Onun e, yanlış hatırlamıyorsam <gülüyor> şeyde İslami Harekette Hikmet diye bir kitabı var. Muhtemelen o kitapta bu e, Mustazaf meselesini işliyor. Yani Mustazaf'ı da biz Türkçe'de kullanıyoruz. tan geliyor. Yani zaaf, işte zaaf zayıflık e, aynı bizim Türkçe'de kullandığımız bir kelime. Kur'an'da da bu anlamda kullanılıyor. Mustazaf tabi edilgen e, kipiyle bunun e, anlatılmasıdır. Yani e, zayıf bırakılmış, e, zafiyete düşürülmüş, aciz bırakılmış kitleler anlamında kullanılır bu. Mustazaflar. E, ve işte Kur'an'da bir ayet vardır. E, Biz mustazafları e, işte yeryüzünde yeryüzünde... Öncüler yapacağız. Önderler yapacağız. imamlar yapacağız. Allah vaat ediyor. Yani diyor eğer siz peygamberleri yalnız bırakmazsanız biz bu yeryüzündeki bu zayıf bırakılmışları bu sömürülenleri ya da bu zayıfları e, iktidar yapacağız. Eğer siz peygamberinize sahip çıkarsanız vaadi var. Ama bu mustazafın bir de olumsuz kullanımı da var. Kur'an'da. Evet. Yani onu da bir şeye bağlıyor. Yani zayıf kalma ezilen Olma meselesi sizi masum kılan bir şey değil. Eğer siz bu ezilme halini yani ezilmişlik halinizi sürdürme yönelinde bir tavrınız varsa yani iktidarlar karşısında hem bu ezikliğinizi ezilmişliğinizi bu sömürü halinizi değiştirmek için hiçbir şey yapmıyorsanız eğer iktidarlar karşısında o zaman da Allah sizin bu maziyetinizi kabul etmez diyor. Hatta bir orada bir manzara var. O gün ee, Allah Melekler o musafafların canını alırken diyecekler ki, e, onlar diyeceği işi işte biz zaten yeryüzüne ezilmişiz biz, yani neden işte bizi cehenneme atacaksınız? O zaman melekler diyeceklerdi ki, peki yeryüzünün e, yeryüzü ağrısı geniş değil miydi? Neden bu zillete razı oldunuz? Ya yani neden ezilmeye razı oldunuz? Bu da önemli, yani ezilmeye razı olma hali Allah'ın azapla e, sonuçlandıracağı bir amel. Yani Allah e, ezilmeye, musazaflara razı olma halini kabul etmiyor. <gülüyor> kabul etmiyor. Çünkü Allah bir şans vermiş, size bir şans vermiş hak etmediğiniza rağmen kırnak içinde. Bir şans vermiş ve bu şansa rağmen sizin bu zilleti kabul etmeniz. Bir de tutup sizin gibi insanları başınıza böyle iktidarlar, ilahlar yapıp bir de ona itaat etmeniz Allah'ın e, öfkesini doğuran bir şey olarak değişiyor. Bu önemli yani bu musazaflık meselesinde. Yani onu da gene son derste işte bu kitle meselesinde yani siyasal mücadelenin kitlesel karşılığı ya da kitlelere ya da halka biz nasıl bakacağız meselesine bu da önemli. Halkın marufuna sahip çıkma ama halkın ezilmişliğini kabul etmesine, ezilmişliğe razı olmasına da cevaz vermeme yani bunu kabul etmeme gibi bir tavır. Bunlar, bunlar ancak siyasal mücadelenin içerisinde böyle rafine olacak. Siyasal mücadelenin içerisinde e, böyle programa dönüştürebilecek şeyler. Bunlar böyle oturduğunuz yerden e, işte Kur'an'ın kavram çalışması yaparak çözebileceğiniz şeyler değil. Bunlar hayatın içerisinde sizin karşılaşacağınız ve oradan e, tavır alacağınız e, veya e, katkıda bulunacağınız veya e, dahil olacağınız e, süreçler bunlar. Bunlar birer süreç. Bu önemli bir de Müslüman olmayan musaazalara da var. Kur'an böyle bir sınıflandırma da yok. Zaten sadece Müslümanlar için demiyor onu. Mustazaf böyle bir kavram. Zayıf bırakılmışlar. Müslüman musaazalarda bir kavram yok. Zayıf bırakılmışlar diye geçiyor. Yer zayıf bırakılmışlar. Dan buna razı olanlar var bu zayıf bırakılmışlıklarına ki Allah bunu kabul etmiyor. Çünkü buna razı olmamanız, buna bunu kast Durabilmeniz için sahip olduğunuz şeyler Allah size vermiş. <gülüyor> Ee, gene e, aslı saadet kavramı var. Yani bu da, bunu önümüzdeki da biraz üzerinde duruyoruz, yani bu e, sıkıntılı, e, yani bizi e, çok farklı bir yere taşıyan kavramlardan bir tanesi. Çünkü bunlar birbiriyle ilintili şeyler. Şimdi Peygamberi e, doğru algılayamazsanız e, aslı saadet gibi bir şeye ihtiyacınız oluyor. Çünkü siz e, peygamberi bir kere insan olarak görmüyorsunuz. Yani insanlığın tecrübesine farklı bir şey. Yani insanoğlunun tecrübesinin e, içinde bir yerden gelmiyor peygamber. Peygamber böyle şey gibi birden böyle program gibi birden güneş gibi doğuyor. Güneş gibi doğuyor hop ondan sonra işte ondan sonra kayboluyor falan. Böyle bir şey değil. O insanlığın tecrübesinin içerisinde olgunlaşarak yürüyen bir şey peygamberlik. Ve hiçbir peygamberin e, aslı da e, saadet asrı değil. Böyle bir şey yok. Çünkü insanların e, bulunmuş olduğu yer e, saadeti yakalayabilecekleri bir yer değil. Çünkü zaten bir sürgünün içerisinde yaşıyorsun sen. Burada senin bir e, asla saadet damgasını vurman, bir topluma e, mükemmel damgası vurman mümkün değil. Bu dolayısıyla şöyle e, bir gerçekle bizi yüzleştirmek zorunda kalıyor. Tarih boyunca asla saadet diye bir şey olmadı. Hayır hayır. Böyle hiçbir insanların e, saadet olduğu bir asır yok. Biz bunu nereden biliyoruz? Kitaptan biliyoruz. Allah'ın kitabından biliyoruz. Peygamber hayattayken bakın peygamber öldüğü kısmı başka önümüzdeki seminerde yapacağız. Peygamber hayattayken e, gelen ayetler var. İşte Tevbe suresi var. Tevbe suresi var yani. Baştan aşağı peygamberin etrafındaki e, lere e, tabiri caizse haddini bildiriyor yani. İşte Hucurat suresi var. Tarih. Peygamberin etrafında Peygamber'in etrafında böyle insani kamillerden böyle mübarek zatlardan oluşmuş bir topluluk yok. <gülüyor> böyle bir topluluk yok yani peygamberin etrafında. Önceki peygamberlerin etrafında da yok. Zaten İslam böyle bir şey de önermiyor. Yani İslam e, insanlara insani kamil gibi bir yere getirme gibi bir misyonu yok İslam'da. Böyle bir model de yok, böyle bir örnek de yok. Yani insan ne yaparsa yapsın e, Kemal'e uğraşabileceği bir yerde değil. O Kemalde zaten kopmuş, kopmuş yani. Yani insan nakıs bir yerde. Burada yapması, burada kamil olması, burada böyle melekler e, haline dönüşmesi, işte burada böyle mükemmel e, insanların bir araya geldiği mükemmel bir şey ortaya koyması mümkün değil. Mümkün değil, olmamıştır. Asrı saadette birbirlerini öldürüyor sahibiler. Yani. İşte onun önümüzdeki derste göreceğiz zaten peygamber sonrası ortaya çıkan şeyler. Bir kere bu algı, e, yani özellikle yani ikinci yüzyıl, üçüncü yüzyıldan sonra biraz bu Platon felsefesinin etkisiyle bize giren, o Platon'un iddialar e, teziyle ilgili bir şey, onu yeri geldiği zaman şey yapabiliriz. Ütopya gibi abi? İşte bu 20. yüzyılda da bir ütopya hareketine falan dönüşüyor. Dolayısıyla siz meseleyi böyle koyduğunuz zaman peygamber döneminde böyle mükemmel insanlar vardı. Her şey dört dörtlüktü, hiçbir sıkıntı falan yoktu. E, peygamber ölünce e, doğal olarak yani kaçınılmaz olarak tabii ki işte bu şeyler falan filan çıktı. E, biz bunu yeniden e, düzeltmemiz için ne yapmamız lazım? Yeniden böyle mükemmel e, bir toplum e, oluşturmak için işte nesiller yetiştirmemiz lazım gibi seni böyle bir yere e, sıkıştırıyor bu algılayışı. Oysa aslı saadet, yani şey olarak kullanılabilir aslı saadet. Yani şuna, e, şu şekilde izah ederseniz anlarım. Peygamber hayatta olduğu için insanların mutlu olduğu bir asır. Peygamber çünkü hayatta. Yani müminler şey, peygambere danışıyorlar. Yani peygamberden güç alıyorlar. Arkalarında Allah'ın Resulü var. İşte sıkıştıkları zaman gidiyorlar. Bunun için denebilirse anlaşılabilir. Ama buradan hareketle böyle bir şey oluşturduğunuz anlayın. Bir mitoloji oluşturduğunuz zaman. Ki bunun içinde şimdi sahabe var. Bu mitolojinin içerisinde. Burada şey tıkanıyor. Bir açmaz hale geliyor. Bu açmazı örtbas etmek için bunu şeyin altına süpürüyorsunuz bu sefer. İslam tarihinde. Çünkü bir sıkıntı var yani. Ortada sıkıntı var. Bunu sizin gözlerden saklamanız lazım. Dolayısıyla bunu, bunu gözlerden nasıl saklayacaksınız? İşte bu sahabe kültü denilen bir şeyle yani bunları tartışma alanının dışına bırakıyorsunuz. Tartışmayı kendisine abes hale getiriyorsunuz hatta e, imani bir mesele haline de getiriyorsunuz. Oradan çünkü ekoller var işte mürciye falan filan çıkmış. Dolayısıyla oradan atlıyorsunuz yani oradan hop yani 300 sene sonrasına atlıyorsunuz. Abbasi ondan sonra işte Abbasi devletleri. El e, e, ne olarak geçer Taberi'nin şeyi? El-Milal vel-Muluk. Tarihi Milal ve Muluk diye geçiyor zaten bizdeki İslam tarihleri. Yani ne olarak? Ne olarak? milletler ve melikler devletler ve krallar tarihi olarak. Ondan sonra tarihi oradan okumaya başlıyorsunuz. Ama böyle bir iki üç sen atlıyorsunuz en az. Orada ne oldu? Ne oldu? Peygamber öldü. İşte şeyde, ne oldu? Sakife'de ne oldu falan bunlar belli değil. Ortada yok yani. Bunu şey yapmak için diyorsunuz ki orada bir şey başlıyor. Sahabe yıldız gibiydi. İşte gök hangi diyorsa. Böyle, böyle, böyle bir şey yok arkadaşlar. Bunun nereden oldu? Çok net. Peygamber daha ölürken peygamber öldüğü anda cenazesi yerdeyken ortaya çıkan ihtilaftan anlıyoruz. Çünkü sahabe birer an insani kamil değildi, melek de değillerdi. Hepsi tamamı problemli sıradan bizim gibi insanlardı. Onları sahabe haline getiren de böyle ulema olmaları, İslam alimi olmaları, böyle insani kamil olmaları, züktü ve takvada kimse geçemeyen insanlar olması falan değil. Onları bizim sahabe dememizin sebebi peygamberin arkadaşları olması. Tıpkı İsa'nın sahabesine havale dememiz gibi. Sahabe zaten arkadaş demektir arkadaş. Yani biz tam Türkçe'de kullandığımız arkadaş. Yani size arka çıkan, sizi yalnız bırakmayan, kötü gününüzde yanınızda olan, yani işte böyle sırlarınızı açabildiğiniz, güvendiğiniz, evinize, e, evinizin anahtarını verebileceğiniz kişiye Türkçe'de nasıl arkadaş deniyorsa Arapça'da da sahabe deniyor. Ve sahabe e, Kur'an'da bir yerde geçer, bir veya iki yerde geçer. O da peygamberin sıfatı olarak geçer. Sahib hüküm diye geçiyor. Sizin arkadaşınız yani peygamberden bahsediyor. Müminlere sesleniyor. Diyor ki sizin arkadaşınız yani peygambere sahabe eskili Sizin arkadaşınızda bir delilik yoktur diyor mesela. Sizin arkadaşınız cinlenmiş değildir diyor. Peygamberin sıfatı olarak. Yani peygamberin arkadaşlarıyla ilişkilenmesini bir arkadaşlık olarak kurar, anlatıyor. Yani peygamberin yakın arkadaşı demektir sahabe. Yani peygamberle beraber e, o Mekke'deyken o eziyeti çekmiş. İşte peygamberle beraber Bedir'e çıkmış. İşte peygamberle beraber Uhud'a çıkmış. Veya peygamberin gönderdiği bir emir üzerine işte gitmiş Yemen'e. Veya işte Yesiv'e gitmiş. E, peygamberin almış olduğu vazifeyi yerine getirmiş. Onun için ölmüş. Ona vermiş olduğu ahdi çiğnememiş. Peygamber her zaman yanında olmuş. Buna bir sahabe diyoruz. Ve bunlar da bu e, özel peygamberin arkadaşı olmaları açısından bizim için değerliler. Kendileri böyle mükemmel insanlar olduğu için falan değil. Peygamberin yanında oldukları için, peygamberin arkadaşı oldukları için bunlar bizim için bir şey ifade eder. Din açısından hiç bir şey ifade etmez. Sahabetin açısından bir şey ifade etmez. Peygamberin arkadaşlıkları açısından bir şey ifade eder. Peygamber sonrası ne yaptıkları da bizim için ayrıca bir ibret vesikasıdır yani. Hangi ihtilaflara düştüler? Bu ihtilafları çözmek için neler yaptılar? Ee, bu da bizim için bir tecrübedir. Bu için biz sahabeye yani saygı duyarız peygamberin arkadaşlarına. Onları rahmetle anarız. Peygamberin arkadaşlarına saygı duyarız. Ee, ve o bütünlük içerisinde bunları değerlendiririz. Tek başına sahabeyi birbirinden ayırıp da işte her birini kutup yıldızı e gibi tarif ederseniz ee, o zaman işte bu ihtilafları ortaya çıkan ihtilafları hatta savaşları da izah edemeyeceğiniz için üstünden atlamak zorunda kalırsınız. 100 sene sonra atlamak zorunda kalırsınız. Mesele böyle e, izah ederseniz. Halbuki bu bizim atlayabileceğimiz bir alan değil. Ee, peygamber öldükten sonra siyasi ihtilaf çıkmıştır. Bunda da hiçbir problem yoktur. Bu da yani sahabenin değerini falan da düşürmez yani ihtilafa düşmüş olmaları. birbirine ihtilaf etmiş olmaları çünkü doğaldır. İnsanın doğasından kaynaklanan bir şeydir. Mesele şu. Bu ihtilafları nasıl çözdüler? Tam tersiyle ilk yüzyıl yıl bizim için önemli zaten. Hadi ilk 100 yıl demeyeyim. İlk 80 yıl diyeyim mesela. Emeviler çökene kadar. Hicri 80. Emevilerin çöküşü. Bu ilk 80 yıl asıl bizim için önemli olan. Yani bizim o atladığımız, işte konuşmak istemediğimiz mesele zaten bizim için önemli olan. Çünkü sıkıntı yani modern döneme... E, e, Taşıyacağımız problemlerin tamam o tecrübe, o siyaset tecrübe zaten burada şekilleniyor. Burada yapılan hataları bizim görmemiz lazım. Kimin ne hata yaptığını görmemiz lazım. Bunu atladığınız zaman, bir de burada bir sahabe kültü çıkardığınız zaman, o zaman bir de e, Muaviye'nin başına da bir hazreti sıfatı ekliyorsunuz. O zaman işin içinden çıkamaz hale geliyorsunuz. Onun için işte ben hep verdiğim örnek, Muaviye'ye hazreti dediğiniz için Abdülhamit'e de Ulu Hakan demek zorunda kalıyorsunuz. İşte Tayyip Erdoğan'a da reis diyorsunuz yani. Böyle bir böyle bir gelenekten geliyor bu. Böyle bir gelenekten geliyor. E dolayısıyla burada daha muaviye meselesine çözemezsiniz bunu. ya yani buradaki problemi orada teşhis edemezsiniz, burada da teşhis edemezsiniz. Şimdi demin dışarıda arkadaş öyle işte falanca cemaat diyor çok sevindiler seçimden sonra İslam geldi diye adam haklı yani. Çünkü adam o adama sorun bu. Ben öneriyorum size bu bir şeydir. <gülüyor> toplumsal deneydir yani. AKP kitlesinden AKP'ye oy veren özellikle cemaat. Karşılığın arkadaşlara sorun. Ee, AKP reis diyen Tayyip Erdoğan'a reis diyen AKP oy veren arkadaşların tamamı Abdülhamit'e ulu Hakan der. İstisnasız. Ben burada çok iyi dal bir laf söylüyorum. Bunun tek bir istisnası yoktur. Ve gene istisnasız. Bunların tamamı Muaviye ile Hazreti Muaviyedir. Gene istisnasız. Bunu sağlamasını yapabilirsiniz yani. Çünkü buradan kaynaklanıyor. Sıkıntı buradan kaynaklanıyor. Daha meseleyi burada çözememişiz. Bunu gözden saklamaya çalışmışız. Bunu göz ardı etmeye çalışmışız. İşin içinden nasıl çıkmaya çalışmışız. Yani sahabe hepsi mübarek zattı bunun için. Şimdi meselelere girmeyelim işte bu fitne falan gerek yok bu mesele falan diye aşma çalışmışsın. Ama orada kucağına işte Muavi ondan sonra oğlu Yezid gelmiş yani. Şimdi onun şeyinden çıkamıyorsun yani. Bu tartışmanın içinden hala çıkamıyorsun. Bunu böyle mezhepleri doğrulayacak. Yeni bir mezhep tartışması açacak anlamda tartışalım anlamında söylemiyorum. Bir kere bu insanların birer insan olduğu gerçeğiyle yüzleşeceğiz. Bir, ikinci sahabeyle sahabe olmayan da doğru ayırt etmemiz lazım. Çünkü sahabenin tarifi de değişmiş. Şimdi sahabe kimdir dediğiniz zaman adam diyor ki peygamber hayatında bir kez sizi görmüş olan insan sahabedir diyor. Böyle bir şey yok. Yani bu böyle sizin mahallenizdeki herkes sizin arkadaşınız. Ya yani karşı apartmanda oturan işte Mükremin amca da senin arkadaşın yani. Çünkü onda da görüyorsun yani balkonda otururken. Arkadaşın mı? Bunu diyebilir misin yani? Ama bu sahabe diyor ki budur. Yani peygamberi hayatında bir kere görse sahabe olur. Neden? Çünkü tarihsel olarak buraya desteklemesi lazım. Oradan bir yere yürüyecek yani. Oradan bir yere yürüyecek. Oradan yani bütün bunların hepsini kutsallaştırdıktan sonra o meseleyi politize etmeden siyaset alanının dışına çıkartıp Oradan yürüyecek yani. İşte ahlak üzerinden yürüyecek. işte gelenek üzerinden yürüyecek falan yani. Çünkü hepsi kutup yıldızı ya. Sen oradan işine gelip oradan devam edebilirsin. Ama bunu siyasal alan içine çektiğin zaman orada bir sıkıntı var. Orada bir sıkıntı var yani. Orada işte bu gemicikleri falan tartışmak zorunda kalacaksın yani. <gülüyor> Buraya çektiği zaman gemicikleri tartışmak zorunda kalacaksın. Bunun dışına çıkardığın zaman gerek yok buna. Bunlar hiç konuşmana falan gerek yok. Ya yani yürüyoruz hep beraber. Aşıyoruz yani tepeleri. Ee, bu yani İslam'ın, yani siyasal İslam'ın siyasal tarihi meselesi bu anlamda çok kritik arkadaşlar. Yani bu, bu hangi perspektiften baktığımız, ya yani bu perspektifi kaçırdığımız andan itibaren karşımızda bir malumat yılından başka bir şey kalmıyor. Ve bu malumat yığından mevcut iktidar neyse, hangisi ise bu Abbaslı olabilir, yani e, Emeviler de olabilir, Selçuklu da. Hangisi fark etmez. Eğer siz bunu böyle siyasal bir şey haline dönüştürmemişseniz, bu yığın içerisinden iktidarlar kendi hikayelerini yaratıyorlar. Abbas'tan orada bir hikaye yaratıyor. İşte Selçuklar bir hikaye yaratıyor. Osmanlı bir hikaye yaratıyor. İşte şu anki AKP ikizleri de kendi hikayesini yaratabiliyor orada. Şu böyle bu hikaye yaratmaya müsait bir şey. Birbirine irtibat olmayan, ilintisi olmayan, yani ekseninden kaymış çerçevesini yitirmiş, içeriği boşalmış kavramlar, süreçleri gözetmeyen, birbirinden kopuk olaylarla biz istediğimiz böyle yapboz gibi tarih oluşturabiliyoruz yani. Bu tarih içerisinde ne peygamberin anlamlı bir yeri var, ne peygamberin mücadelesi gibi bir şey var, ne bunun çerçevesi var, ne tevhidin bir karşılığı var. Bunların hepsi yani ilayatçıların veya tırnak içinde ulemanın işte kelam bahsinde konuştukları Allah'ın sıfatları meselesi, akkaytlar işte konuştukları meseleler haline gelmiş. Yani bunların hayatta bunların hiçbir karşılığı yok. Hayatta bunların hiçbir karşılığı olmasın diye de işte bu hikaye devam ettiriliyor. Önümüzdeki hafta işte bu hikayeyi nereden devam ettirildiği üzerine duracağız. Ben burada arkadaşlar bitireyim. Yani giriş yapmış olalım yani önümüzdeki haftada. Önümüzdeki haftada biraz daha tarihsel pratikler, tarihsel örnekler üzerinden gideceğiz. Yani Allah Resulü'nün vefatıyla beraber işte sakife toplantısıyla başlayan, Sürece kısa bir gönderme yapacağız. Oradan da nasıl bu devlet geleneği üzerinden e, İslam'ın e, yürüdüğüne ilişki biraz konuşacağız. Tavru, Tavru, sorunuz varsa alabiliriz. Var abi sorunuz. Alalım o zaman. Ben bir kısım abi. Abi konusuna geldik de şey yapmak için demiyorum da hani şimdi Müslüman e, camianın kendi has dersleri var. İşte ev dersleri, e, tefsir dersleri. Ama bu bir türlü iktidara bir tehdit olmuyor. Yani siyasallaşmıyor. E, mesela bunu burada ustasab derken hani sessiz kalmamak açısından e, nasıl bir öz eleştiri yapabiliriz? Bir türlü de şeyi de kabul etmiyor. Hep kapanık. İşte bir şekilde e, bir nesil yetiştiriyoruz ama bir türlü bu nesil bir tehdit olmuyor yani. Biz o zamanı yani bu yaptığımız gizli kapalı ibadetlerin bir karşılığı olmayacak mı Mustafa olarak? Yoksa bunu biraz daha harekete dönüştürüp tamam şey, işte programatik bir şey yok sana söyleyeceğim. Bunu zaten tartışıyoruz işte önümüzdeki şeyde bunu biraz daha e, somutlaştıracağız yani. Zaten bizim bütün yaptığımız burada üretim açısının şeyleri bunun üzerine şeyler yani. Cevap olarak da şey yapacağız önümüzdeki derste. De. Yani şu ama şu anda işte bunu yapmamız lazım ya da şey olarak sıralayacak bir şey yok yani. Yok. Önce bunu yapacağız, sonra bunu yapacağız gibi bir şey değil yani. Meseli ortaya koymak lazım. Yapan acaba. vardır, e, yapmayan vardır da biz çoğunlukla bu e, bazı konferanslarda böyle sanki hiçbir şey yapmadık, hani yapmıyormuşuz gibi işte böyle bir gelecek nesilden bir beklentimiz vardı onun taş önümüzdeki sene söyle konuşacağız. her şeyi kaybettik. Evet. Neyse arkadan gelecekler sizden <gülüyor> bekliyoruz. biz Bizden geçti gitti Abi beni başkan yapın. Arkadan geliyoruz evet, işte yapmıyorsunuz ama. Önümüzdeki ders <gülüyor> önemli bir şey ama şimdi şey yapmadım burada. Yarım kalmasın diye. Önümüzdeki dersle konuşacağız. Abi kapatıyorum. <gülüyor> Hadi. Hadi. Hadi.